Oh yeah. Çıkkasıydı. Merhaba Kainat Bugün 10 Temmuz Pazartesi Yıl 2017 Ay 7 Gün 191 Hızır 66 1438 Hicri Şevval 16 1433 Rumi Haziran 27 Dünya Hukuk Günü Günün Sözü Hükümetlerin en kötüsü Suçsuzu korkutandır Beydeba Günün Tarihi 146 yıl önce bugün 10 Temmuz 1871'de 15 ciltlik Geçmiş Zaman Peşinde adlı eserin yazarı Fransız romancı Marcel Proust doğmuştu Büyük, Büyük Saatle marif, marif Takvimi, takvimi. Akşam Çıkar Döblesi 949. Açıkadı.net.com.tr ve Açık gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazdesi açılışını yaptık ve açılışta Örü yürürüm, yürürüm, yürürün adlı parçayı çaldık. Bunu da neden çaldığımızı biliyorsunuz herhalde. Büyük bir yürüştü adalet yürüşünün son duruğunda bir yoruma göre iki milyonu aşkın sayıda insanın katıldığı ama yani yüz binlerin olduğu kesin ve Türkiye'nin en büyük yürüyüşünün olduğu söylenebilir ve Türkiye tarihinin en büyük mitinginin Maltepe'de yapıldığı söylenebilir. Onunla ilgili görüşmeleri biz de oradaydık zaten. Görüşleri yorumları ve Sesleri size dinletmeye çalışacağız Ama öncelikle kendimizi tanıtalım evet. Ben Deniz Ömer Madra Can Toğan ve Selahattin Çolak'tan Oluşan ekiple birliktesiniz Ve Gümşer de bize destek veriyor Günaydın. Günaydın Evet onun için Yürünü çaldık Bir bilingül haline de getirmiştik Bu büyük yürüyüşü 25 gün Sürdü Ve Türkiye yeni bir Türkiye'yi Ankara'dan başladı adalet yürüyüşü ve sonuçta İstanbul Maltepe'de dün milyonlarca kişinin katıldığı belirtilen adalet mitingiyle de taçlandırılmış oldu. Bunun, e, şey, buna geçmeden önce Türkiye tarihinin belki de aslında e, 21. yüzyıl tarihinin en önemli e, e, mitinglerinden bir tanesiyle karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. Yani hep e, defalarca söylemeye çalıştığım gibi e, özellikle Irak'a. Irak'ın haline karşı dü dünya tarihinde görmüş en büyük barış yürüyüşü bütün dünyada aynı anda yapılmıştı ve toplamda 15 milyon insanın katıldığı biliniyor <gülüyor> ama en büyüklerinden bir tanesi Londra'da bir buçuk milyon kişinin katıldığı, Jeremy Corbyn'in de katıldığı hatta barış için adalet koalisyonu vardı. Ee, onun Hatta e, açık radyoda, açık gazetede onun tanıtımını da, <gülüyor> da canlı yayında Ronnie Margulies arkadaşımız anlatmıştı onun büyük yürüyüşü. Ee, New York'ta da 2 milyona yakın olduğu söylenen evet. bir başka yürüyüş de vardı ama bu Türkiye'deki gerçekten son derece görkemliydi ve e, yürüyüşü de katacak olursak, 25 binlik yürüyüşü de katacak olursak hakikaten 21. yüzyılın en önemli, en barışçıl barışçıl hareketli e, o hareketlerinden biri belki de birincisi olduğu söylenebilir. Uzun süre konuşulacak yeni bir Türkiye, yeni bir dünya e, umutlarını beraberinde e, getiriyordu. Bundan bahsedeceğiz. Türkiye'de medyanın bir kısmı bunu hiç görmemeyi de tercih etmiş. Bu da artık medya denebilir mi bilemiyorum. Ama e, Hasan Cemal'in değişiyle Kılıçdaroğlu diktaya karşı birinci sınıf demokrasi talebiyle tarih yazdı. Gerçekten de benzeri görüşlere e, rastlamak mümkün. E, e, Onlara geçeceğiz. Şimdi öncelikle bir şeyden bahsedelim. Tarihte bugün neler olduğunu da hemen kısaca sözüne edelim. 1584'te bugün Guillaume d'Orange ya da William Orange diye bilinen kral Hollanda'da Derfteki evinde öldürülmüş Baltazar Gerard diye biri tarafından. Pistolla kalbe iki el ateş pat pat diye vurmuş öldürmüş ama ardından... Adam'a bir işkence yapmışlar yakaladıkları adama. Ten most e, barbaric execution methods e, of all time listesine ikinci sıradan girmiş efendim. Ne en barbarca e, e, idam biçimlerinden bir tanesi. Anlatmayalım sabah sabah. Evet. 645 yılında Milattan sonra bugün işi olayı diye adlandırılan Japonya'dan bir şey var. E, İmparatorluk sarayının içinde. Prens Nakano Oe ve Fujiwara no Kamatari iki prens Soga no Uiruka'yı bir darbe teşebbüs sırasında darbe sırasında öldürüyorlar. Böyle de bir darbe tarihi var. 1971'de de bugün Fas ordusunun bazı birlikleri krallık rejimine karşı ihtilal girişiminde darbe girişiminde bulmuş. Bugün darbeler tarihine ilişkin bir yıl dönümleri yapıyoruz. Temmuz geldiğimiz zaman galiba askerlerin canı darbe yapmak gibi bir şey istiyor. Bu tarihe baktığınız zaman birçok darbe olayını görebilmeniz mümkün. Evet. Eylül'de de sarkan var. Yalnız değil. askerlerin değil tabii. tabii. Kendi iç saray darbesi gibi şeylerden evet. de bahsedebiliriz. Bir de bin son darbelerden bir tanesi de bugün yaşanmış olan 1978 yılında bugün Moritanya'da Afrika'da Muhtar Uddada Cumhurbaşkanı Kansız bir darbeyle Görevden uzaklaştırılmış Onu da belirtelim Diğer haberlere de bakalım Şimdi bugün Irak Musul'u geri aldığını duyurmuş Vaziyette Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Musul'un IŞİD'den geri aldığını Alındığını duyurmuş 2014 Haziranında Bundan tam 3 sene önce Ele geçirilmişti ve IŞİD kenti ilan et, işgal ettikten sonra da hilafet ilan etmişti. Şimdi operasyonun başladığı 17 Ekim 2016 günü Irak ordusunun 11 köyü ele geçirdiği duyurulmuştu. Ekim 2016'da başlayan ve şimdi Irak Irak Başbakanı Haydar el Badi Musul kent merkezine gelerek askerleri kutladığını dün erken saatlerde. Peşmergeler yani Kürt Sünni Arap aşiretlere bağlı silahlı gruplar ve Şii milislerde Irak'ı oluşturan üç ayrı etnik ve dinsel grubun da bir arada bu işi de karşı bir şey yaptığı görülüyor. Bu bir diğer önemli haberse Japonya'da aşırı sel ve yağış var, aşırı yağış ve sel demek istemiştim. 18'e yükselmiş öğrenlerin sayısı 27 kişide kayıp yani çok büyük bir felakete doğru gidiyor ayrıca da 500 kişiyle e, ilişki kurulamadığına dair de haberler geliyor yani Japon Kamu Radyosu NHK Nippon televizyonuna göre ya da radyosuna pardon 500 vatandaşın dış dünya ile bağlantısı kesilmiş çok acayip bir haber evet. değil mi yani Yağmur yağıyor ve 500 kişinin dünyayla ilişkisi kopuyor. Bu da dünyanın en gelişkin, modern dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi Japonya'da oluyor. Meteorolojinin bugüne kadar kayıtlara geçirdiği en şiddetli yağışın yaşandığı bildirilmiş. Yağışlar sel ve toprak kaymalarına, heyelanlara neden olmuş. 12 saatte 50 santimetrelik yağış olmuş yağmur. Görülmemiş bir şey tabii. Sokaklar, evler, sular altında yüz binlerce kişiye tahliye çağrılarında bulunmuş evlerinizi terk edin diye. Ve devam ediyormuş yaşlar ya, Deutsche Türkçe'den aldığımız bir haber bu. Artı gerçekten daha doğrusu onlar oradan almışlar. Küğuşu da toprak kayması olabilir demişler. Bir diğer sebebi ise Madrid'den de özellikle Madrid'in e, aşırı yağışlardan ötürü alt tipi sisteminin çökme noktasına geldiğini gösteren bazı videolar paylaşıldı. Metro istasyonları tamamen sular altında kalmış gibi duruyor. Can kaybı yok galiba. Can kaybı yok ama hastanelerde aynı yani şekilde sular altında kalmış. Maddi zarardan bahsediliyor. Çok önemli çünkü bir yandan tam da işte bütün maalesef ben demedim mi demekle ilgisi yok bunun ama... Maalesef bütün e, bilim e, meteorologların, iklim bilimcilerin ve bu konuyla ilgili fizikçilerin, kimyacıların söylediği şeyler oluyor. Kavurucu sıcak uyarısı da geliyor bir yandan. Yani mesela Temmuz ayı başında Türkiye genelinde aşırı sıcaklar görülmüştü ama insanlar inanmak istediklerine inandıkları için ha işte en uzun günlerin sona erdiği günlerde olur bir daha olmaz demişlerdi. Yani öyle haberler vardı böyle benzer şeyler. Halbuki şimdi gene meteorolojiden büyük açıklamalar var. Mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerindese. 7 derece mi? Yani hava sıcaklıkları Ankara'da 36'yı bulabilir. İstanbul'da 33, İzmir'de 39, Aydın'da 43, Antalya'da 42, Adana'da 40, Diyarbakır'da 42, Erzurum'da 31, Trabzon'da 27. Yani Karadeniz'deki her zaman ortalamanın çok daha ülke ortalamasının altında tabii. Doğu Karadeniz özellikle Rize'de ve Samsun'da da 26 ila 28, Trabzon'da da 24 ila 27 derece civarında seyredeceği söyleniyor ki bu cehennemi bir sıcaklıktan bahsediyoruz. ...küresel iklim değişikliği ile ilgili bütün söylenenler maalesef bir an önce tedbir alınmasını gerektiriyor ama... ...şey zirvesi G20 adını verdikleri zirve maalesef Trump'a Trump karşı büyük bir zafer kazandı deniyor. Evet. Çünkü 19 ülke biz Paris anlaşmasına bağlı kalacağız sen başının çaresine bak demeye getirdi. Bunu büyük bir zafer olarak niteleyen yazılar da okuduk ama ben naçizane aynı kanıda değilim. Yani G20 çökmüş bir dünya sistemini kurtarmaya çalışıyor diye çok çarpıcı bir yazı da Global Justice Now diye bir kuruluşun Küresel Adalet Şimdi adlı kuruluşun direktörü Nick Deard'ın tarafından yazdı. G20 tamamen çökmekte olan bir dünya düzenini kurtarmaya çalışıyor. Umutsuzca diyor. Ve en iyi şansımız diye de yazmış Yes dergisinin kurucularından ve editörü Sarah Ben da Paris anlaşmasının şartlarını kurtarıp yerine getirip dünyayı kurtarmamızın Tek iyi şansımız bütün enerjiyi kamusallaştırmak, millileştirmekten geçer diyor. Kamuya mal etmek başka türlü özel enerji şirketleriyle bunun olacağı düşünlemiyor. Böyle bir şey var. Evet. Katalüklerin ruhani lideri Papa Frances de bir uyarı ver, Francesco, uyarı da, Francesco bir uyarıda Francesco bir uyarıda bulunmuş G20 ile alakalı olarak tehlikeli ittifaklar kurulduğunu yoksulları ve mültecilere zarar verdiğini bu ittifakların söylemiş g 20de gazetesi yer alan habere göre Papa İtalyan gazetesiyle Republica ile bir söyleşi gerçekleştirmiş G20 beni endişelendiriyor dünyanın yarısında mülteciler dünyanın yarısında mültecileri vuruyor ve zamanla daha çok vuruyor demiş. Katoliklerin ruhani lideri dünyaya, dünyanın karşı karşıya bulunduğu en büyük tehlikenin göç olduğunu belirterek yoksul, zayıf ve dışlanmış kişilerin göçmen istilasından korkan kişilerle yan yana olduğuna dikkat çekmiş. Yeni ittifakların kurulduğunda söylemiş Amerika, Rusya gibi mesela öyle evet. şeylerden bahsediliyordu. Ama bu sel haberlerine... Çok kısa bir geri dönecek olursak sadece Çin ve İspanya'dan ibaret değil. Şey Japonya. Japonya özür dilerim Japonya'dan ibaret değil. Aynı zamanda Nijer'de büyük sel olaylarından bahsediliyor. On binlerce kişinin evsiz kaldığı söyleniyor haberlerin içerisinde. Sekiz ölü varmış. Ee, Lagos'ta aynı şekilde büyük bir sel olayından bahsediliyor. Ölü sayısı yok. Geçtiğimiz hafta içerisinde Hindistan'da 20, Pakistan'da 43 kişi hayatını kaybetmişti. ...komşuları Çin'de ise 56 kişi... ...yeni sel sularından ötürü hayatını kaybetmişti. Ha bir de Etiyopya'da var, orada da 5 kişi ölmüş. Öyle Evet, çok uykunç bir rapor. Ee, bu Hepsi bunların bize çok uzak... ...yerler gibi gözükebilir. Fakat kesinlikle öyle olmadığını... ...bir kez daha söylemek lazım. Değil. Yani küresel iklim değişikliği... ...şimdi ve burada... ...ve e, birazdan... E, ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı... E, ilginç çarpıcı konuşmadan tamamını da vermeye çalışacağız zamanımızı dikkatli değerlendirebilirsek ve milyonlarca insana seslendi Erdoğan ne yaparsa yapsın 2019'da gidecektir dedi ve çok 10 maddelik bir manifestoda dile getirdi Bence çok son derece önemli şeyleri içeren bir konuşmaydı bana sorarsam bir önemli eksiği vardı o da e, iklim adaleti yani dünyadaki en önemli şeyin adaletsizlik kaynağının aslında yoksulları ve e, zayıf kesimleri vuran dünyanın hem ülkelerin içinde hem de ülkeler arasında da zayıf olanları vuran iklim adaletine daha önemli bir vurgu yapılabilirdi. Bunu da ekleyecektir herhalde. E, Eklemesi bile burada bize iş düşüyor galiba. Bunun evet. daha görünür hale Aynen gelmesi. Evet. Aynen öyle. Ve aynı zamanda bu taleplerin ciddiye alınması için kamuoyunun baskısı gerekiyor. Dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi nasıl insanlar sokağa çıkıyorlarsa iklim adaleti için bu sebepten ötürü de sokağa çıkmanın tam zamanı çünkü artık iki sene, üç sene oldu. Üç, üç sene kaldı yani buradaki hükümetin de tamamen e, kömür başta kömürcüler olmak üzere büyük enerji şirketleriyle işbirliği halinde büyük şirketlerin e, ve bu şekilde işte yollar bütün e, tabiatı da mahvettiği tespit edilen yollarla havalimanlarıyla filan bununla kalkınma e, martavallarıyla diyeyim bir şey yapan e, bir anlayış var. Yani yol yapıyoruz, havalimanı yapıyoruz ve kalkınıyoruz diye bunun ne kadar büyük bir iklime ve canlılar alemini e, zarar verdi özellikle de yoksul kesimleri mahvettiğini işte bunu da eklemek lazım zaten yangın, orman yangınları bir taraftan bir taraftan yükselen sular ve korkunç seller öbür yandan bu gidişatı durdurmak için ayrıca da diyorum e, mücadele etmek e, gerekiyor Son iki haberi de verelim. Ondan sonra şeye geçelim. İki de bir terör saldırısı var. Bitlis'te PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilakı sonunda iki askerin şehit olduğu haberi var. ve Bölgede geniş çaplı operasyon var. İsimlerini göremedim. Eee Fatman Hizan Karayolu Hazro Deresi mevkiinde geçiş sırasında İl jandarma komutanlığına ait aracın bir patlama var. iki askerin şehit olduğu bir vatandaşın da yaralandığı haberi vardı. Bir de Hatay'da polis aracına ateş açıldığı haberi var e, ve e, iki şehit oldu derince mevkiinde Hatay'da. Kentin girişindeki bölge trafik müdürlüğündeki kontrol noktasına bir otomobilden açılan ateş, iki polis şehit, bir polisinde yaralandı Haber ver, Onların da isimlerini göremedim bu haberlerde. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Selahattin Eyyubi Havalimanı girişindeki polis noktasında yapılmış bir saldırı vardı. Bir polis yaralanırken saldırı gerçekleştiren iki kişi öldürülmüş. Ama onun hemen öncesinde sivil bir konvoy yapılan saldırı vardı. Orada da dört işçi hayatını kaybetmiş bu terör saldırısında bir de yaralı varmış. Evet. O da Yüksekova'da. Uluslararası Af Örgütü'nden de Büyükada'da gizli toplantı yapıldığı iddiaları asılsızdır diye bir açıklama geldi. Onların da üzerinde tekrardan dönme durma fırsatı bulacağız. Şimdi günün önemli haberine geçelim. Ve Adalet mitingine kulak verelim. Kemal Kılıçdaroğlu bunun sesi var elimizde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yürüyüşü bitirdikten sonra son bölümünde tek başına yürüdü 3 kilometrelik yolu ondan sonra da gerçekten çok çarpıcı bir Evrensel Gazetesi'nin ifade ettiği gibi adaletin gövde gösterisi vardı. 2 milyonu aşkın kişinin Maltepe'ye aktığı gibi haberler var şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na kulak verelim ve on maddelikte bir şeyi var onu da verelim evet sevgili adalet ayıcıları bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer yurttaşlarım Maltepe meydanından bütün İstanbul'a bütün Türkiye'ye gönül dolusu selamlar sevgiler ve muhabbetler gönderiyoruz 5 Haziran 2017'de sabah saatlerinde Ankara Güven Park'ta başlattığımız yürüyüşü Maltepe'de noktaladık. Ama kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin. Bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır. Evet bu daha ilk adım diyor. Cumhuriyet Gazetesi de bunu manşetini almış bugünkü Cumhuriyet Gazetesi. Adalet yürüyüşünün son durağı Maltepe'de milyonlar buluştu. Kılıçdaroğlu tarihi mitingde 9 Temmuz yeni bir doğuştur dedi diyor. Ve Cumhuriyet'in çok sayıda birinci sayfasının neredeyse tamamı hatta neredeyse değil tamamını aktardı. Çok görkemli bir kalabalığı gösteren tepeden çekilmiş bir fotoğrafla beraber Kurtuluş Savaşı tarafından çekilmiş bir fotoğrafla ee, ve şey diyor, Türkiye'nin tüm renkleri, provokasyon söylentileri ve ulaşımdaki engellemelere karşın Türkiye tarihin en büyük mitingi Maltepe'de yapıldı. Muhalefetin her rengi, kadınlar, gençler, emekçiler, sanatçılar, taraftar grupları, ellerinde adalet dövizleriyle Maltepe'ye akın etti. 2 milyonu aşkın yurttaş diyor, hak, hukuk ve adalet sloganıyla miting alanında yer aldı doğrusu isterseniz yani orada bulunmuş olmak bu tarihe tarih sahnesinin ön sahnesinde ön sırasında yer almak tanıklık seyirci etmek. olarak tanıklık etmek evet. gibi bir anlamı vardı katılmayanlar e, minik de olsa bir pişmanlık duyabilirler eğer çok önemli bir gerek yokmuş engelleri, demek ki. engelleri yok idiyse mesela tatile evet. çıkmak gibi On maddelik acil bir çağrıda da bulundu. Herkes için adalet, Cumhuriyet Halk Partisi lideri cezaevindeki milletvekillerinin, gazetecilerin, akademisyenlerin, linç edilen askerlerin, kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenlerin, açlık grevindeki Nuriye ve Semih'in, Semih işçilerin, çiftçilerin, şiddet gören kadınların ve çocukların hepsi için yürüdüklerini söylüyor. Her türlü teröre karşı olduklarını vurgulamıştı vuruladı ve darbeyi engelleyeceğiz, adaleti getireceğiz dedi ve 10 maddelik bir adi, acil çağrı, bir manifesto. 3 kilometre yürüyerek miting alanına ulaştıktan sonra biraz önce giriş bölümünü size dinlettiğimiz şeyde konuşmasında acil çağrı metnini yurttaşların onayına sundu. Adalet arayışı sürecek dedi. Mahkemeler bağımsız değilse, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri gasp edilmişse basın susturulmuşsa adalet arayışımızın tek yeri sokaktır diye konuştu. Buyurun kulak verin. Bir araya gelen milyonlar olarak Türkiye'nin özellikle son bir yılda içine sokulduğu duruma dair tespitlerimiz ve acil şekilde yerine getirilmesi gereken gerekenlere ilişkin çağrımız şudur. Bir, 15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha Açık ve kesin bir dille lanetiyoruz. 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararlı, onurlu duruşu ve halkımızın sokağa çıkarak FETÖ darbe girişimine karşı direnmesi ülkemizin anayasal ve demokratik kazanımı olmuştur. Biz buna sokağın, halkın 15 Temmuz'u diyoruz. Ancak bu darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılması iktidar tarafından bilinçli olarak engellenmektedir. 249 şehidimizin aziz hatırası ve 2301 gaziminiz için Fethullah Gülen terör örgütünün siyasi ayağı ortaya çıkarılmalı ve gerçek darbecilerden hesap sorulmalıdır. İki, iktidar tarafından 15 Temmuz darbe girişimi fırsat bilinerek 20 Temmuz Darbesi yapılmıştır. 20 Temmuz'da o hal ilan edilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri gasp edilmiştir. Biz buna sarayın 15 Temmuz'u diyoruz. Bir sivil darbeye dönüşen o hal uygulamaları yasama, yargı ve yürütme gücünü tek kişide toplamıştır. O hal derhal kaldırılmalı ve hukuk düzeni evrensel ülkelere uygulanarak yeniden tesis edilmelidir. 3. Yargıyı siyasetin emrine vermek demokrasiye ihanettir. Dolayısıyla demokrasinin can ve mal güvenliğinin vazgeçilmez kuralı olan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı mutlaka sağlanmalıdır. Adil yargılanma hakkı eksiksiz bir şekilde uygulanmalıdır. Kolektif suç gibi insan haklarına aykırı uygulamalardan vazgeçilmelidir. 4. OHAL uygulamalarıyla mağdurların yargıya erişim ve sosyal güvenlik hakları ellerinden alınmıştır. OHAL mağdurları adeta sivil ölüme terk edilmiştir. Mağdurların yargıya erişim ve sosyal güvenlik haklarını kısıtlayan tüm uygulamalara hukuk devletinin gereği olarak son verilmelidir. 5. 20 Temmuz sivil darbesinden sonra 15 Temmuz darbe girişimiyle veya onun arkasındaki örgütle hiçbir ilişkisi bulunmayan ama sırf hükümete muhalif göründüğü için bütün haklarından yoksun bırakılan akademisyenler ve diğer kamu görevlileri görevlerine iade edilmelidir. Anayasa mahkemesinin iştiatları dikkate alınarak tutuklu milletvekilleri derhal serbest bırakılmalıdır. 6. 150'nin üzerinde gazetecinin hapisi olduğu bir ülkede... Demokrasiden söz edilemez. Sadece mesleklerini yaptıkları için tutuklanan gazeteciler derbe derhal serbest bırakılmalı, medya üzerindeki tüm baskılara son verilmelidir. Düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. 7. O hal koşullarında serbest tartışmanın yapılmadığı bir ortamda ve üstelik devletin bütün imkanları seferber edilerek gerçekleştirilen anayasa değişikliği gayrimeşrudur. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan anayasa yerine bir kişinin beklentilerine yanıt veren bir anayasa değişikliği Yüksek Seçim Kurulu'nun yasa dışı kararıyla yürürlüğe konulmuştur. Bu bir mühürsüz seçimdir. Türkiye gayrimeşru bir anayasa ile yönetilemez, yönetilmemelidir. Sekiz, demokratik parl parlamenter sistem üzerindeki her türlü vesayet kaldırılmalıdır. Din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olan insan haklarına dayalı demokratik, layık, sosyal hukuk devleti güçlendirilmeli, liyakat asası, kamuda görev, göreve başlama ve görevde yükselmede esas alınmalıdır. Eğitimde laiklik ilgesinin aşındırılmasına son verilmeli ve toplumsal adaletsizliği, Yeniden üreten eğitim politikaları değiştirilmelidir. 9. Sadece hukuk alanında değil, toplumsal yaşamın bütün alanlarında yaygın bir adaletsiz düzen devam etmektedir. İşsizlik, yoksulluk, insanca yaşam ücretinden yoksulluk, örgütsüzlük, ayrımcılık, yaygın şiddet, terör gibi çok geniş bir yelpazede yaşanan toplumsal adaletsizliklerin giderilmesi için ortak irade geliştirilmelidir. Toplumsal barışımızı bozan tüm antidemokratik uygulamalara eşit yurttaşlık temelinde son verilmelidir. Toplumsal adaletsizliğin en vahim görünümlerinden biri olan kadınlara karşı ayrımcılığın önüne geçilmeli, kadınların özgürlük alanları korunmalı, kadın hakları toplumsal hayatın ...her alanına uygulanmalıdır. On, son zamanlarda... ...uygulanan saldırgan dış politika... ...ülkemizin içindeki adaletsizlikleri de... ...kökleştiren bir kısır döngü yaratmıştır. Adalet, sadece iş politikaya ve toplumsal yaşama değil... ...ulutsal arası ilişkilere de hakim olmalıdır. Türkiye coğrafyasındaki tüm altlara tüm kimliklere kardeşçe adil anayaklaşan barışçıl ve uluslararası hukuka saygılı bir dış politikaya dönüş yapmalıdır. Türkiye yüzünü insan haklarına hukuk devletine adalete önem veren milletler ailesine çevrimledir. Hukuka ve anayasaya saygı adaleti sağlamanın ilk koşuludur. Hukuk güvenliğinin olmadığı adaletin gerçekleşmediği bir toplumda kamu düzeni ve toplumsal barış sağlanamaz. Adaletsiz toplum ise insan haysiyetinin zedelendiği bir toplumdur. Bu adalet çağrısı, adaletin insan haysiyetine saygının ve toplumsal barışın temeli olduğu inancıyla hazırlanmıştır. Bu mücadele bizim mücadelemiz ve biz Türkiye'yiz. Adalet isteyen, barış isteyen... Demokrasi, eşitlik, özgürlük ve kardeşlik isteyen Türkiye'yiz. Biz dünyadan kopmak değil, dünya ile barış içinde kardeşçe yaşamak isteyen Türkiye'yiz. Biz kavga değil, huzur isteyen Türkiye'yiz. Biz halkız, biz bu yolu, bu yol bizim yolumuz. Bu meydanlar bizim meydanlarımız, bu memleket bizim memleketimiz. Bu mücadele adalet mücadelesi. Bu yürüyüş bizim yürüyüşümüz. Bu çağrıdaki tüm taleplerimiz karşılanıncaya kadar durmayacağız. Bu yürüyüş artık başladı. Korku duvarlarını yıkacağız. Adalet yürüyüşümüzün bu son günü yeni bir başlangıçtır, yeni bir adımdır. açıp kastı Yollara yollara yollara yine açtık dağları dağları dağları o günü güzel sevdim eredim sevdalarda korkular buz geldi turiz gitti ara bir yerimizdir, biz bıraksak geçerken bize yeter. Sen varsın da, her şey senden önce de ...bulutsuzluk özleminden... ...yine düştük yollara... ...Nezat Yavaşoğulları ve bulutsuzluk özleminden... ...dinlediğimiz... ...dinlemekte olduğumuz bir parçayla devam ediyoruz... ...Açık Radyo'da... ...Açık Gazete... ...ve Adalet Yürüyüşü'nün son durağının Maltepe'de... ...milyonlarla buluştuğunu... ...son durağın Maltepe'de... ...milyonların buluştuğunu... ...ve Kılıçdaroğlu'nun tarihi mitingde... ...9 Temmuz'un yeni bir doğuştur... ...dediğini de ekleyelim... ...gazeteler aslında son derece ilginç bir bölünmenin, şizofrenik bir bölünmenin de işaretini vermekteler. Cumhuriyet Gazetesi'nde e, bu daha ilk adım diye verilmiş. Türkiye'nin tüm renklerini herkesin adalet ve on maddelik adil çağrı diye bütün sayfalarıyla vermiş ve hayal bile edemezdik ve işte Türkiye'liyiz. İnsan yürür, dünya değişir. Bir toplum diriliyor. Yürüyüşün sonrası bir yürüyüş eğleyelim gibi de köşe başlıklarıyla kapsanmış bir şey aynı şekilde Evrensel Gazetesi de e, adaletin gövde gösterisi diye vermiş adalet eşitlik ve özgürlük için iki milyonu aşkın kişi Maltepe'ye aktı diyor ve e, hak hukuk adalet sloganıyla son buldu diye veriyor bir gün gazetesinde de milyonlar Maltepe'deki adalet mitinginde buluştu. Üst başlığıyla bu halk asla teslim olmaz diye vermiş. Ankara'da başlayan adalet yürüyüşünün milyonlarca kişinin katıldığı İstanbul Maltepe'deki adalet yine taşlandırıldığını söylüyor. Ve Kılıçdaroğlu'nun toplum olarak korku gömleğini çıkarıp çöpe attık dediğini de eklemiş. Bir günde tam sayfa, birinci sayfadan çarpıcı fotoğraflar eşliğinde vermiş. Cumhuriyet ve Evrensel'in de yaptığı gibi. Bir küçük sürpriz Hürriyet Gazetesi bugün manşetten vermiş. Sağ alt köşede sonradan sol orta köşeye sol alt köşeye sonradan orta köşeye yani. Güverteye çıkmış o zaman. Şeyi, evet güverteye çıkartmış. Çok çarpıcı bir fotoğrafla Yasin Akgül'ün Ajans France Press'ten Uçsuz bucaksız, deniz boyunca uzanan bir kalabalığı gösteren bir fotoğrafla şeyi de monte etmişler. Kılıçdaroğlu'nun tek başına yürüdüğü adalet pankartıyla yürüdüğü şeyi. Ve çok ayrıntılı da vermişler. Büyük final diyor Cumhuriyet Halk Partisi lideri adalet yürüyüşünde büyük final Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu Ankara'da başlattığı yürüyüşünü İstanbul Maltepe'de yüz binlerce kişinin hak, hukuk, adalet sloganı attığı meydandaki konuşmasıyla tamamladı diyor. Ve çok sayıda iç sayfalardan da takip ediyor şeyi. Ee, öte yandan ondan sonra da degrade bir şekilde. Degrade mi denir? Nasıl? Dejenere. <gülüyor> yani da dalgalar, rengi giderek solan bir şekilde görebiliyoruz Habertürk de sür manşetten vermiş aslında hem büyük kitle fotoğraflarını 15 bin polisin hem Türkiye için yürüdüm dediğini Kılıçdaroğlu 432 kilometrelik yürüyüşünü Malatıpe'deki dev mitingle tamamladı diyor bir Habertürk'te de hafif bir dönüş var gibi ama manşette milletim o gün destan yazdı şeklinde Cumhurbaşkanı'nı veriyor Nasıl rahat olabilirsiniz 2 milyon kişinin yürüdüğü söylenen... ...daha doğrusu iki milyon kişinin katıldığı söylenen bir miting gerçekleşti. Bütün gazetecilerin gözleri önünde. Bütün haber ajansları neredeyse dünyanın... oradaydı. TRT Haber'de dahil olmak üzere birçok kayıt yapıldı. Basın kısmında bunları görebilmek mümkündü. Ve bunları haberleştirememek gerçekten bir gazeteci için de... ...orada çalışan gazeteci için de e, üzüntü verici bir şey olsa gerek. Ama Böyle daha, bir olay, daha da acısı mesela. acısı o gazetenin okuruyum diye o gazeteyi satın alan varsa onun için bu böyle bir şeyden haberdar olamıyorsun mesela gazeteni okuyorsun sabah çayını almışsın kahvaltında açıyorsun gazeteni mesela sabah açıyorsun, köşe yazarları filan var ee, filan fakat yok ya e, var yani. da farklı oradan şey yapalım manşette ne var mesela sabah gazetesinde danışmanı baylok beyin takımından diye bir şey var kılıçdaroğlu'ndan bahsediliyor yine Evet Kılıçdaroğlu'dan bir çukur verdik havalimanı alacağız diye de işte tahribatı isyan vaziyetleri var Doğan'ın tahribatına ilişkin filan öyle gidiyor işte ee, Milliyet Gazetesi de sabahta hiç yok yani yürüyüş sıfır. Hiç Fotoğrafı, mi yok. Hiç yok ha var pardon 15 yaşındaki Gazi Ömer Kılıçdaroğlu bizim sayemizde yürüyebildi dedi. <gülüyor> içeriden 15. sayfadan verilecek Türk bayrağıyla fotoğraf çekiliyor ama hangi yürüyüş falan o yok bilemiyor yani sabah okurlarının dün olup biten hakkında herhangi bir şey bir fikir elde etmesi imkansız maalesef yani onlar adına üzgünüm ama köşe yazarlarından okusunlar Yavuz'u donat bahsediyor mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü diyor. Aa, hangi yürüyüş filan diye onu okursa belki araştırıp bulursun. Milliyet gazetesinde e, var. orta alt bölüme koymuş bu yürüyüş son değil başlangıç diye vermiş. Milliyette bir ufak kıpırtı var. Yani Hı. Sabah gazetesini öyle şey diyorsunuz eleştiriler bir manada konuşuyorsanız yakın zamanda nükleer santralleri olacağını da unutmayalım Sabah gazetesinin sahiplerinin de. Evet. Temkini konuşmak lazım. <gülüyor> Sinirlendirmemek lazım. Ne olur ne olmaz. Radyaktik <gülüyor> tehlike. Ee, evet onlar işte başka şeylerden bahsediyorlar. Milliyetten sonra akşamda yok. Nasıl yok? Hiç tamam. mi yok? Hiç yok. Ha var. Var mı? FETÖ'nün talipleriyle bitti diyor sol alt köşede. Ve bu işte altı yüz metelik büyük bir dilekçe vardı ya Guinness rekorlar kitabında da geçecek kanun hükmündeki kararnameyle haksız yere görevlerinden alınan akademisyenlerin eee işte o akşam bu, gazetesi miydi Akşam gazetesi demiş ki e, FETÖ'nün talepleriyle bitti. mitin FETÖ'cü ve PKK'lıların serbest bırakılmasını, KHK'lıların iptal edilmesini talep eden dev dilekçenin altında gerçekleştirildi demiş. Ve onu vermiş sadece. Yeni Kaç Şafak... kişi bahsedilmiyor galiba. Yok canım. Ne bir olaydan da bahsedilmiyor. E, Maltepe'de bitti diye vermiş. Yeni Şafak'ta da hafif bir kıpırtıyla kitlelerin fotoğrafını çekmemeye özen göstererek verilen bir fotoğrafla işte yürüyüş Maltepe'deki mitingle bitirdi diyor. Ayrıca CHP tabanında çatla CHP tabanında çatla sebep olmuştu diyor. HDP'liler katıldı filan diyor. Ve en güzeli ama starda. Milli iradenin sesini sona sakladım. Öyle mi? Evet. Sen yoğun bir star okuru Sayılır Tabii. mısın bilmiyorum. Starboy. <gülüyor> Sokaktaki St şey. ...çağrılma çektim Starboy. Buyurun. E, enerji projelerinde oyun kurucu ülkeyiz... ...dedikten sonra... ...enerjiden bahsettin ya... ...Dünya Petrol Kongresi'nin İstanbul'da başladığı... ...haberini veriyor. Hı hı. Dünya yanıyor haberleri var mı bilmiyorum ama... ...zirvede konuşan Enerji Bakanı... ...Albayrak... ...dur o haber değil... E, rezil olunca tweetleri sildiler. Cumhuriyet Halk Partililer Maltepe diyerek AK Parti mitingini paylaştı diyor. E, ve e, paylaşılan fotoğrafın AK Parti'deki Kazlı Çeşme mitingine ait olduğu ortaya çıktı diyor. Yani Kazlı Çeşme ile Maltepe'yi karıştırdılar diyor ama. Şöyle, şöyle bir durum var. Güneş diye bir gazete var biliyor musunuz? Biliyorum. Güneş diye böyle. Duydum. Gayet böyle şey star, güneş şamanik öylelerin de isimlerini alan ama daha önce kendi muhtemelen kendilerinden önce alınmıştır. Şu andaki yönetim seçmek isteyeceği bir şey değildir mesela Güneş Star ya da Hürriyet mesela Aydın Doğan gelse Hürriyet ismini seçer miydi gazetesinin başına o kısmını bilmiyorum ama orada yazılan bir haber var. JPE Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı internet sitesinden okuyorum Güneş Gazetesi'nde. Güneş.com güzel site ismi almışlar bu arada. Başlattığı son durak, başlattı yürüyüşün son durağı olan Malatya mitingine katılan vatandaşların sayısı ortaya çıktı. Beymiş. Be Malatya mitingine yalnızca 175 bin kişi katılmış. Kırk bin metrekare alanı üçte bir dolmuş. Siz boşu boşuna giremediniz. O kadar uğraştınız uğraştınız evet. alana. Boşu boşuna girememişsiniz. Üçte biri doluymuş. Neredeyiniz? Ne yaptınız siz? Ya ben e, girmekte de çok güçlük çektiğimi söyleyeyim. E, çıkarken de şöyle bir şey oldu. Birlikte bu seyahati e, yaptığımız Açık Radyo'nun din, e, dinleyicilerinden ve destekçilerinden Erol Bey'le dönüşte konuşurken güç bela döndük kalabalığın arasından. Ben erken çıktım dedi Erol Bey. Hmm. Ee, yani konuşma tam bitmeden çıktım ki bir, bir telaş olmayayım. Yani sakin sakin gidin. Olabildiğince fakat, sakin Fakat ben, ben çıkar gemi, biz tekneyle gittik. E, e, o sırada <gülüyor> gelenler vardı daha diyor. Hmm. Yürüyüşe gelenler vardı. Bir saatlik konuşmanın sonundan bahsediyoruz. Toplam 90 bin metrekare olan miting alanının yalnızca 40 bin metrekarelik kısmı CHP'lere tahsis edilmesine rağmen mitinge gelen vatandaşlar bu alanı yalnızca üçte birini doldurabilmiş. Polisten de rakam almak gerekir. Söyledi. Doğrusu. Polis de söyledi. Öyle mi? Evet. Ne söyledi? Ee, polisin emniyet yetkililerinin verdiği rakamlara göre Malta ve mitingine toplam 175 bin kişi katılmış. İşte güneş.com'dan aktarmak gerekirse. Hmm. Bu sayının 45 bin kişilik kısmı ise İstanbul dışından gelen vatandaşlar tarafından uçurulmaktaymış. Şimdi şöyle de bir hesap yapalım. Benim çok kara cümlem müthiş kuvvetli değildir ama benim de. Bir milyonu aşkın Açık insanın alabileceği yok. O hesap oh. makinesiyle bir durum yok. Kafadan da yapabilirsin bunu. Bir mi? milyon civarında insan aldığı söyleniyor Maltepe. Evet. Alanında değil mi? Sadece alanın içerinde. Evet alanın evet. içerinde alanın içi tamamen doluydu. Yani 1 milimetre bile hareket etme imkanı yoktu. Evet. Ömrümde böyle bir şeye pek tanık olmadım ben. New York'taki 400 küsur bin kişilik büyük iklim mitinginde bile. Şimdi bir o kadar insanda dışarıda vardı. Eğer bu burası 1 milyon oluyorsa dışarıda da <gülüyor> yaklaşık bir o kadar var diye düşünebiliriz bu hesap mantıklı bir hesap diye düşünüyor ama 175 kişi diyor işte evet pek öyle e, olmadığından eminim ve şimdi mesela bu konuda e, şey ilginç Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöz saat 13'te miting alanına vatandaşlar alınmaya başladı ama bir saat içinde yaptığımız üç bariyerden ikisinin ilkinin iç kısmı tamamen doldu saat 15'te diğer iki bariyeri de açmak zorunda kaldık. Platformun önünden alanın sonuna kadarki mesafenin 3 milyon insan alacağını hesaplamıştık. Ama kanatlarda da binlerce, on binlerce insan var. Daha da ilginci şu an dahi diye konuşmuş. Saat 18.30'da genel başkanımız yarım saattir konuşurken bile hala grupla içeriye girmeye çalışan insanlar vardı. Ay valilik de 175 bin kişi demiş bu arada. Sadece emniyet değil. Ama dünyada da böyle olur. Resmi rakamlar her zaman onda birini verirler. Dünyada böyle olur da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni kapı mitinginde böyle olmuyor. Diğer mitinglerinde de, parti mitinglerinde de böyle şeyler oluyor. Şimdi bak e, Dünya değil mi yani orada? Yeni kapı dünyaya dair şey değil mi? Ay, yeni değil mi? dünyaya dair. Yeni dünya. E, Çok severim. Yeni kapı, yeni dünya. Yani şu var. E, polis genellikle hep böyle Trump'ın da e, ...kabul konuşmasında da aynı şeydi yani. Yemin konuşması. Yemin konuşmasında başkanlıkta filan. Polis daima... E, ...yüksek gösteriyor iktidarın şeylerini... ...ve muhalefetinkini de... ...bir karşı hem tabandan gelen bir şey olduğu zaman da... ...ve düşük gösteriyor. E, yapılacak şey çok iyi. Ne kadar dedin? 175 bin. 10'la çarparak 1 milyon 750 bin kişinin yaklaşık geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tam tersi durumlarda 10'a bölsek işe yarar mı peki? Evet yarar. 10 rakamı önemli. İktidar için 10 rakamı. Ve ona böl 10'la çarp. Yani diyor ki deniz yoluyla gelenlerin bir kısmı kıyıya ulaştı, yanaştı ama çıkıp buraya ulaşamadılar. Çünkü çok büyük bir kalabalık var. Biz bizzat yaşadık yani. Kıyıya çıkamadık. Bir de yani, metolar bedava değildi. Neden değildi onu anlamadım. Emniyet güçleri çokça x-ray cihazı koydu ancak ciddi bir akış sağlanamadı. Burada herhangi bir kalabalık olmayacağını bekleyenler hayal kırıklığı yaşadılar diyor. Arkadaşlarımız bizi arıyorlar. Bir kilometre ilerideyiz ama alana ulaşamıyoruz. Böyle oldu. Bu olağanüstü bir olay. 25 gün süren adalet yürüyüşünün taçlandığı bir miting... ...Türkiye için demokrasinin, insan haklarının adaleti yeniden tesis edilmesinin başlangıcıdır. İktidar için de bu sonun başlangıcıdır demiş... Önemli Tekin Bingöl'ün söylediği. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel de e, bugün genel başkanın kürsüye kadar son etap yürüyüşü vardı. Son 4 kilometreyi iki etaba böldük. Son 2 kilometreyi tek başına yürümesini planlamıştık. İlk 2 kilometre tam bizim istediğimiz gibi izdihama olmadan ve bütün dünyaya o güzel fotoğrafı vererek gerçekleşti ama son 1,5 kilometrede bitiş bir şey oldu. Kalabalık vardı. Anlam veremedik buna diyor. Çünkü 1 milyon 1 milyon 200 bin kişi alacağı söylenen alan hınca hınç dolmuştu. 300 400 bin kişi dışarıdaydı. Güçlükle içeri girdik. Girerken grup yorumu yürüyüş şarkısı müziği eşliğinde içeri girince ve o meydanı görünce o dakikadan sonra ne ben ne yürüyüş boyunca birlikte mücadele ettiğim Beli A baba ...ne de koruma ekibindeki arkadaşlar... ...birbirimizle konuşamadık diyor. Nutkumuz tutuldu diyor. Bir de öyle bir fotoğraf çekmişler ki... ...herhangi bir siyasetçinin bunu görüp de... ...kıskanmaması elde değil diye düşünüyorum ben. Yani o kadar kalabalığı arkasına almış... ...etrafına almış bir Kılıçdaroğlu... ...ellerini sallayarak, selam vererek yürüyor. Ve gayet kendinden emin bir şekilde... ...o kalabalıkla beraber ilerliyor. Bunu yapabilen başka bir siyasetçi var mıdır... ...Türkiye tarihinde böyle bir görüntüyü verebilen... ...onu da düşünmek lazım. Özellikle şu andaki siyasi partiler değil Bilmem. Yani son bir de, bu, bu önemli bir nokta bu. Biz, benim de bazı arkadaşlarımızla, dostlarımızla tartıştığım bir konu bu. Yani e, büyük bir miting derken işte Yeni Kapıda da yok muydu milyon falan diye e, diye karşı itirazlar gelebilir. Hadi diyelim kabul edelim diyor mesela bir Hı -hı. yakınım bir milyon hatta bir milyon aşkın dedikleri doğru olsun ama şeyde de aynı durumu olmadı mı büyük mitingde işte Adalet ve Kalkınma Partisi nde. ikisi arasında çok önemli bir fark var küçük ama önemli bir fark Nedir birisi efendim? alttan yukarı tabandan yükselen ve spontane bir hareket öteki de taman tepeden kurgulanmış, yönetilmiş devletin gücüyle yapılmış bir şey yani Hitler'in 5 milyonluk yürüyüşleri de vardı ama onları bir spontane şey olarak düşünmemek gerekir o yüzden bu ikisi arasında tayin edici bir fark olduğunu söyleyelim ve de bitirelim bu bir saati Ali Bilge ile konuşmaya geçmeden Kemal Kılıçdaroğlu diyor Hasan Cemal T24'teki hemen 20.30'da yazdığı yazıyla mitingden hemen sonra hem büyük adalet yürüyüşüyle hem muhteşem Maltepe mitingiyle tarih yazdı bir adalet bir demokrasi bir hukuk ve özgürlük manifestosu yayınladı korku duvarlarını yıkmaya başladı demokrasinin hak hukuk ve özgürlüğün önünde dikilen duvarlara ölümcül darbeler indirdi gerçekten muhteşem bir tabloydu kendisini dinlerken heyecan içinde dalgalanan yüz binleri seyrederken duygu fırtınası yaşadım ve itiraf edeyim gözlerim doldu diyor çünkü gerçekleri yalın bir dille söyledi Kılıçdaroğlu sokaksa sonuna kadar sokak darbeyi de önleyeceğiz adaleti de getireceğiz dedi Türkiye bugün dik de altında dedi diyor ve kısacası tarih yazdı diye bitiriyor Türkiye'de bugüne kadar görülmemiş biçimde bir hukuk ve özgürlük dalgası kabarttı her türlü övgü ve desteği hak etti Sayın Kılıçdaroğlu'nu selamlıyorum Korku duvarlarını yerle bir edip birinci sınıf demokrasiyi kuruncaya kadar hangi görüş ve inançta olursak olalım saflarımızı sıklaştırmaya sıkılaştırmaya devam edelim. Sokakları ve meydanları adalet ve demokrasi düşmanlarına bırakmayalım. 2019'a az kaldı diye bitiyor. Çok ufak bir ekleme yapmam lazım çıkarken e, dinleyicilerimizi hatırlatıyor var mı böyle bir siyasetçi Türkiye tarihinde diye Selahattin Demirtaş'ı da burada anlamamız gerekiyor onun da öyle bir kitlesel bir gücünün olduğunu tekrar hatırlamamız gerekiyor ve son olayda da son yani hakkında çıkan haberleri de hatırlatalım ikinci yarım saati bitirmeden e, cuma günü davası vardı ilk duruşması görülecekti davanın ve kelepçeyle götürülmek istendi Selahattin Demirtaş ve, se bunu, se reddetti. istemedi. ve bunu reddettiği için de dava ertelendi. Ee, ve kendisine de doğrudan terörist denildi. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamasında bunu da reddetti. Böyle bir şeyin olmayacağını söyledi. Bunu Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan, Recep evet. Tayyip Erdoğan söyledi. O direkt bir soru üzerine, bir yabancı gazetenin, medya organının sorusu üzerine ama o sözünü ettiğiniz kişi bir teröristtir dedi. Bu da bir yargısız infaz anlamına <gülüyor> da gelebilir. Ona da onu da reddetti Selahattin Demirtaş'ta. Şimdi ara verelim. Açık, Açık Gazete. Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can, herkese merhaba. Merhaba, günaydın Ali Bey tam şeye girmeden bir son dakika haberi var. Onu da söyleyelim isterseniz. Koray Akademisyen Koray Çalışkan'ın gözaltına alındığı haberini öğrendik biraz önce. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın Twitter hesabında yazılmış. Koray Çalışkan az önce evinde gözaltına alındı. Gerekçe belli değil. İkameti belli bir akademisyen bir kez daha ifadeye davet edilemedi diye de bir açıklama var. Bunu da söylemek istedik. Son anda gelen bir haberdi. Evet, ben de gördüm biraz önce. Hmm, Meydandaydınız herhalde sizde de. Yani rastlayamadım gerçi. Efendim? <gülüyor> Meydandaydınız değil mi? Evet, evet. Telefonlar evet. da kilitlendi. Evet, aradı, sizi aramaya çalıştık ama imkansızdı. Ben yani. erken Mümkün gittiğim için ya. basın kısmındaydım. Ömer Madre girememiş içeri. <gülüyor> ya Erken yani gündür, olur. olur. Yani ben kat, yani meydana girdim ben. Girmesiniz mi? Ben de ne? girdim tabi de. Ee, ucundan. ucundan. falan ulaşmak mümkün olmaz. Evet, yani. Olan insanların arasında olağan üstü Amy Goodman'ın deyimiyle efsane bir radyocu olağan insanların arasında olağanüstü bir tarihi günü yaşama fırsatı oldu. Keyfim yerindeydi yani. Evet biz ben yani şu anda e, hiç uyumadan neredeyse yayına çıkmış bilmiyorum. O yüzden e, sesim e, şey gelebilir. Çünkü e, sabah Lina saat 5.30 6'da Ankara'ya ancak gelebildik. sabah yola çıktık. E, çünkü Gebze'ye varmamız yani önce meydandan e, arabamızı e, park ettiğimiz yere yürüdük yani <gülüyor> saatlerce. Evet. Sonra e, İzmir'e geldiğimizde saat yarımdı yani. Arabamıza sonra. Ve bütün yol tabii çok kalabalıktı. Bir de böyle e, tünel bakımları falan ne hikmetse bugüne bırakılmış hem pazar hem de miting sonrasında tek şeridi olan Ankara İstanbul Tem'de yerler vardı. Bu da ulaşımı zorlaştırıyordu. E, ama yani gerçekten sonuçta e, otoriter rejimlerin e, ana Teması hem korkarlar hem de korku yayarlar. Buna gizden bu yana Roboskiden bu yana dikkat çeken bir yayıncılığımız var programlarımızda. Otoriter rejimlerin yani gelecekte tarih yazıldığı yazıldığında en çok iktidarın korktuğu korkunun başlangıcı olan tarih herhalde gece olsa gerek kendiliğinden bir patlamayla işte üç buçuk dört ay boyunca. 5,5 milyon insan onlarca ilde direniş yaptı, taleplerini sergiledi. Ve yani özetle çok şey konuşacağız bu yürüyüş ve miting hakkında. Dünkü toplanma ve yürüyüş, dünkü miting ve yürüyüş korkunun yenilmesi e, sayfasının açılmasıdır. Evet Kılıçdaroğlu ee, da top, et, toplum e, olarak korku gömleğini e, çıkarıp şöpe attık diye bir ifade kullandı e, zaten. Biz e, sizin e, programın ardından da Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını e, tamamını e, yayınlamak yayınlayacağız bir saat boyunca. Bizim e, yine 5 yıldır sözlediğimiz e, kitlelerin gücüne dayanmayan demokratik e, e, eylemlerle pekişmeyen bileşenleri de olmayan bir muhalefetin başarıya ulaşması da mümkün değildir. Yani ben e, kitle gücüyle muhalefet sokakla, meydanla e, yürüyüşle e, parlamentonun ve tüm siyasi alanların e, etkin bir şekilde kullanılmasıyla muhalefet yürütülebilir. Çünkü bu eşiğin aşılması anlamında Cumhuriyet Halk Partisi'ne getirdiğimiz en önemli bir şiriler. Bunları sınanmışlar alamayacağım tabii ki bugün. E, aşılması anlamında da son derece önemli, altın çizilmesi gereken. Ben e, mitinge giderken gitmeden önce bu günü de düşünerek pazartesi günü e, Türkiye'de e, cezaevi kapasitesi üzerine e, minik bir araştırma yapıyordum. Hmm. Ondan sonra e, yani Türkiye'de e, özellikle de 15 Temmuz'dan sonra muazzam bir cezaevi inşaat var. Bu e, Kapasiteler mesela 110 bin kapasiteli cezaevi inşa, inşa ediliyor Türkiye'de. 400'lere falan ulaşıyor cezaevi sayımız. Ondan sonra e, ve de bunlar için de enteresan KHK'ye dayandırılıyor ve yani ödeneği olmadan da imar planını e, yeşil alan durumuna bakılmadan da cezaevi ihalesi yapılabiliyor Türkiye'de. Hani dedim böyle biraz da uğraştım yani. Bunların ee, ödenekleri olan olmayan toparlayabildiğim kadarıyla günümüzdeki e, dönemde kapasite işte 100, 100, %110-120 binlik bir kapasite. Yani dünkü manzarayı gördükten sonra e, bu kapasite yetmeyecek. Yani onun altını çizmek istiyorum. İstedikleri kadar rezavi e, ihalelerini, kapasitelerini artırmaya çalışıyorlar. Yani dünkü manzara e, hem kapalı hem de açık olan ülkeleri cezaevi haline getirmeye çalışıyor. Yetmeyecek görünüyor. Ama Ali Bey 175 bin kişi olduğu söyleniyor. 175 bin kişilik bir ekliste olmaz mı? Valinin verdiği rakamlara göre katılan... Bence biraz o uyumlu. Yani o kapasite yakın. Şimdi hayatımızda miting izledik. Yani benim son dönem yıllarda işte böyle bir büyük mitingi gördüğümü hatırlamıyorum açıkçası. 1970'lerin 75'lerden itibaren mitinglere gitmişliğim vardır. izlemişliğim vardır. Hem e, öğrenci olarak gittiğim, hem de gazeteci olarak gittiğim. Dünyada da gezdik, baktık. Yani işte Portal Legri'sinden e, Ankara'daki Barış Savaş e, Savaşı mitinginden. E, bu e, benim de gördüğüm kadarıyla hem Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin hem de Türkiye tarihinin böyle devlet eliyle işte paşam, İstanbul diyeceğiniz bir tek parti yönetiminin de olmadığı bir dönemde ve her şeyin engellendiği, kısıtlandığı bir dönemde korkunun yayıldığı bir dönemde muazzam bir kapasitedir. Bunu altını çizmek lazım ve ne kadar cezaevi gibi yaptırırlarsa yapsınlar. E, Maltepe'deki e, kitleyi sokacak bir alan bulamayacakları da anlaşılmış oluyor. E, bu cezaevi tarafını şimdilik bir tarafı bırakalım. Evet. Yani Türkiye'de cezaevi e, işi ihaleye bile şey yap, girmeden cezaevi yapılıyormuş. Hı. Türkiye'de onun altını çizelim. E, ama meydanı alacak kadar bir kapasitinin olmadığını altını çizelim. Bu da biline diyelim. Şimdi bu e, bu yürüyüş ve miting sona erdi. Ee, peki, yani hani sorsanız da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yetkilisi olsam bugün ne adımı atardım? Ne adım atmam lazım? İsterseniz böyle bir öneride bulunabilir miyim? Lütfen. lütfen. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam bugün Demirtaş Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ederim. Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam, bugün Abdullah Gül'ü bir kahve içerim, ziyaret ederim. Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam, merak Kşener'i de bu ziyaretlere eklerim. Bunlar, yürüyüşün ve mitingin tamlayıcılarıdırlar. Türkiye'de alanı, meydanı genişlettik. Dünkü miting, katılımla korku alanının daralmasını itirazın yükselmesini gösterdi. Ama siyasi alanın genişlemesine ihtiyaçımız var. Bunun altını çizmek istiyorum. Siyasi evet, alanı genişlemesi için de ittifaklara ihtiyacım evet, var. Ben bir de ufak parantez açayım sizden sizin Facebook'ta da yazdığınız gibi yani Kılıçdaroğlu'nun yerinde haddimiz değil herhalde ama olsak ne yapardık diye. Ben kısa süre sonra Ankara'ya gidiyorum çünkü aciliyet açısından fevkalade büyük önemi olan bir olay var. Gülmen ve Öz açlık krevinde ölüme giderek yaklaştıkları gibi korkunç bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Onlara gidip bunu bırakın ve bize katılın demesi çok uygun olurdu diye düşünüyorum. Ben bunun önerisini Evet. E, bir yaptım. E, hatta Genel Başkan yardımcılarına falan iletildi. Pek çok koldan çünkü gerçekten 1 milyon 600 binlik bir miting Gülmen ve Özakçı için de sonlandırılması için, yani çünkü artık bundan sonra onların burada olması gerekiyor ve bunun sonlandırılması için de bu dileğimizi Kılıçdaroğlu'ndan bekledim, ilettiklerini söylediler. Çünkü artık yani iki yürüyüş hedefine ulaşmış durumdadır. Tabii bu bir başlangıç ama Gülen ve Özakcan'ın da yani buna eklemleşmiştir. Türkiye'de bütün direnişler, tepkiler, itirazsızlıklar artık birbirine eklemlenmiş bir vaziyette bakılmak zor gelenmek durumundadır. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın çok kritik bir noktada ki durumunu gözden geçirmelerini, uluslararası onun iletmesini söylemesini istemiştim ama bunu illetler bilmiyorum herhalde konuşmasında söyledi tabi ama yani ama bir azileri gidip evet, evet evet yani buradan bir çağrıda bulunup hatta ben, bizzat gidip katı, e, bize katılın demesi iyi e, gerekirdi gerekiyordu evet. bugün yani ikinci önerimde bulunuyorum yani e, Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek Abdullah Gül'le kahve içmek Meral e de hayırlı olsun demek ki Yeni Parti'nin. E, çünkü bunlar tamlayıcılarıdırlar. Türkiye'de siyasi alanın genişlemesine ve ittifaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Dünkü saydı zaten e, analiz ve e, bildirge e, bunu emretmektedir. Evet. Kendisine. Yani demek ki, şunu demektedir. Bundan sonra da biz hareketleri bizim için önemlidir. E, bunlara dayanacağız. Korkma Türkiye'yi Söyledik. Daha da geliştireceğiz. O halin kaldırılmasından sözüydü. O halin kaldırılmasını neler yapacak? Kitle örgütleri, sendikalar, e, bütün bu yapılar e, nasıl bir e, örgü, elezon, şey, birbirine bağlanacak? Dolayısıyla bunlar siyasi alanın tür, genişlemesine Türkiye'nin ihtiyacı bulunmaktadır. Yürüyüş zaten başlangıcının adalet teması üzerinden e, filizlendi bir geldi. Dolayısıyla bu temayı Türkiye'de bugünkü e, rejim değişikliğini de gayrimeşru buluyorsunuz. Referandumu gayrimeşru buluyorsunuz. Yapılan an anayasa değişikliğinin meşru olmadığını söylüyorsunuz. 15 Temmuz darbe girişiminin sonrasındaki gelen darbe e ile düzenin değiştiğini söylüyorsunuz. Ve 1 milyon 600 bin kişi topluyorsunuz. Çok güzel. Bugüne kadar yani dediğim gibi şu anda içimde... E Neler yapılmalıydı bugüne kadar listesi var ama onları geçiyorum bir tarafa bırakıyorum. Bundan sonrası için de e, bence Maltepe bildiricinin, bildiricinin hayata geçirilmesi e, siyasi bileşenlerin e, örülmesiyle siyasi ittifakların e, demokrasi, özgürlük ve adalet ittifakının genişlenmesi siyasi alanın bu anlamda e, bu genişlemesi için hobilerin e, ortadan kalkmasına gerek duyulmaktadır. Bu çok ciddi bir yanıttır. Yani tüm dünyada otoriter rejimlere karşı mücadele kitlelerle ve ittifaklarla olur. Bunun ile ilgili biz adeta yani toplasak bir son 5 yıl içerisinde baya bir külliyat yani oluşmuştur. Dünya örneklerinden de vererek bunu çok zaman dile getirmişizdir. O hali kaldırmak için ne yapacağız? Bakın Can e, bizden çok genç olduğu için hatırlamaz ama evet. e, Ömer Madra'yla benim hatırladığım bizim DGM meselesi vardı mesela. Hatırlar mısınız devlet güvenlik makinesi ama 70'lerin? Evet 70'lerin devleti. 12 Mart sonrası. Evet. Yani o nasıl yenildi? 12 Mart'ı bile yeni kuşakların pek hatırladığı söylemez. Geçenlerde evet. bir taksi şoförü 12 Mart'ta bir de darbe mi olmuştu dedi of. bana 1-2 sene önce. Ya bazı liderleri bu, hatırlanmıyor. Ama yani. DGM'yi hatırlıyoruz yani. Hiç hatırlamasak bile bir şekilde kültür e, ürünleriyle yansıtı. içelim içelim, ölümle içelim, DGM'ye düşelim yer diye parçası var Ahmet Kayan'ın. Yani. Benim aklıma ilk gelen. Var ya. <gülüyor> yani tabii ki yani. Geç tuşak yani. kendini ya, savundu. Evet. Bence de. Ya ben zaten eleştir olarak söylemedim yani. <gülüyor> tamam canım. Ben o sırada lise öğrencisiydim. Ve onu, onu, onu, onu hatırlıyorum yani DGM'yi e, ezdik. Slogan da sıra mesdedi hatırlayın evet. meskrevleri MES yani neye dayanır bir olağanüstü e, durumun kabullenilmemesi kitlelerin ve örgütlenmiş kitlelerin sivil toplum biz o zaman sivil toplum denilmez bunlara memur örgütleri sağlık kurulu örgütleri, demokratik kitle örgütleri denir. Bence çok daha güzel bir dolu bir şey. Da bunların e, haklarını barışçın bir şekilde kullanmaları grevse grev İthihazsizlik ve Bunlar ile DGM ile ilişkin e, Baya bir e, Parlamentoda aynı zamanda Devreye sokulduğu Cumhuriyet Halk Partisi Grup filan Bu işler böyle e, gerçekleşiyor Şunu unutmayalım sanıyorum önümüzdeki haftalarda da gündemimize gelecek aslında normalde bu hafta da gelmiş lazım. Meclis iş düşü değişiyor arkadaşlar. Evet bir evet. de öyle bir Değil şey mi? var. Ona hiç Aynen. değinme fırsatı bile fırsatımız yani bile olamadı zamanımız. Yani böyle Tapu Dairesi halde getirilmeye çalışıldı. Bununla o öyle hale gelecek. E, dolayısıyla parlamentonun zayıflatıldığı. ki e, en azından dışarıdaki bu e, kitlelere dayanlı gücünü e, ve ittifaklar Sondurucu önemli. Ee, dolayısıyla e, dünkü e, şeyin, yürüyüşün sonu, yürüyüş ve e, mitingin e, siyasi ataklarla hareketlerle e, tamamlanması lazım. E, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü çok önemli bir şey verdi. Ben Ankara'dan ve İstanbul'a gelene kadar, hatta galiba bir ara sizinle de temas kurduk. Evet. Ee, i̇yi iyi e, örgütlenmiş bir duruma şahit oldum. Ee, düzenli diye kuşayları uyandığı, gördüğüm en kurallara uyan bir mitingdi. Evet. Cuma Ar Cuma bu... gününe biz yürüyüşün e, sondan bir önceki etabına da e, katıldık açıkradıdan hmm. bazı arkadaşlarla birlikte. Ve orada da çok gerek molalarda gerekse yürüyüşün kendisi içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi bir örgütlenme içinde olduğunu gözle görerek tanık olduk buna. Ayrıca da polisin de Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi takdire şayan bir görev yaptığını da söylemek eklemek gerekir. Buna. Evet yani genelde bu tür şeyler beklenenin altında cereyan ederse tavır farklı olur. Dünkü görüntü kitlelere dayanmanın önemini, yani bir kez daha altın çizmese yardımcı Onu düşünüyorum. Yani bunu şöyle de değerlendirmek lazım. Dün o meydanı dolduranlar ve doldurmak için Gönülden dolduranlar Hepsini bir araya koyduğumuzda Bu e, yani Toplumsal muhalefetin Örgütlenmesi açısından halkın bir dersidir Yani Oraya gelen insanlar e, Bütün yayılan korku e, Şeylerine e, o, Şunlar olacak bunlarla sonuçlanacak Gibi yaklaşımlara e, Karşı oraya gelmiştir Ve hem e, Şöyle bir Hedef de gösterdi Dedi ki yani İttifaklarını genişlet. Oraya gelenlerin hepsi Cumhuriyet Halk Partili değildi. Oraya gelenler artık bıçağın kemiğe dayandığını e, ifade ediyorlardı. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi halkın hem toplumsal muhalefetlerin diğer e, yapılarına, kişilerine, partilerine hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiği bir destek ve dersti. Onun için bunu iyi değerlendirmek lazım. Heba etmemek gerekiyor. Heba etmemek için de yani biraz önce söylediğim e, bir tutum içerisine girmek e, siyasi alanı zaten parlamento içerisinde de daraltılan e, siyasi alanı de, parlamento dışında genişletecek bir e, atamın içerisinde olunması e, önümüzdeki dönem için önemli yani o hal nasıl kaldırılacak kardeşim gelin o halin kaldırılması için e, neler yapılmalı bunların altını doldurmak gerekiyor şaibeli bir Türkiye çünkü e, ilelebet o halde yönetilecek bir ülke değil bir yerde yönetildiğimiz teşhede dünyadan soyunluyor. Gelecek kuşakta dipoteka altına alınıyor. E, dolayısıyla e, bu işin tamlayan, tamlayıcı yaklaşımları e, içerisinde olmak gerekiyor. Adalet ve özgürlük mücadelesini e, artık ikili görüyoruz. Bundan sonra hem meydanlar var hem de parlamento var hem de e, bütün örgütlü kesim. Başka. Evet yani mesela kendi e, oğluyla ilgili olarak da yürüyerek yürüyüşe katılan <gülüyor> Rizeli Veysel amca da miting çok süper oldu demiş <gülüyor> kendisine sorulduğu zaman. O da ilginç aslında çünkü Kılıçdaroğlu o yüz binlerce kişinin önünde onu selamladı <gülüyor> ve kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin dedi sizin de. Ertiğiniz gibi. İlk adımımızdır ifadesini kullanıyor. Ve şeyde büyük yani Rizeli Veysel amca da miting çok süper oldu demiş. Aslında sesi var mı elimizde? Evet. Tabii. İsterseniz ona bir cümleyle değine tabii devam de. edelim. Amca nasıl buldun mitingi? Çok süper. Süper, süper, süper. katmerli süper. Çok doğru bir karar alındı. Bu adalet yürüyüşün tam yerinde, tam isabetli bir karar oldu. Ve Türkiye'nin miladi oldu. Evet, Türkiye'nin miladi oldu diyor. Kesinlikle yani ben dün Facebook'ta yani hani bizim makul talih anlamında yenilip yenilmediğini göreceksek demokrasi ve özgürlük lehine, adalet lehine bir bunu e, sürdürmemiz gerekiyor e, iki e, biraz önce söylediğim e, genişlemesi gerekiyor ittifakların o anlamda adımların atılması e, lazım e, çünkü gerçekten büyük bir korku tüneli içerisinden Türkiye 1 milyon 600 bin kişilik bir mitinge geldi bunun e, da en büyük eleştiriyi yönelttiğimiz parti bunun yapması Cumhuriyet Halk Parti Elimizde Pelesenk oldu. Aksaray'dan bu yana söylüyoruz biz bu kitlelere dayanmak. Bakın Güney Kore'de dünyanın pek çok ülkesinde kitlelerin gücü önemlidir. Ona dayanmak önemlidir. Şimdi karşı bir alternatif olarak 15 Temmuz şeyleri yapacak ama bunlar devlet örgütlenmesidir. Dolayısıyla devlet olmakları çerçevesinde yapılması, o halde yapılması vesaire bunlar... Gerçeği yansıtmaz. Yani bunu tarihimiz boyunca biliriz. Değil mi? Fahrettin Kerim Gökay mıdır? İşte şey Perşembe işte, İstanbul. İstanbul aslında bu, bu dünkü manzara işte Türkiye, İstanbul ve Türkiye bu, bu sivil bir yapı olarak karşımıza çıkan bir şey. Evet, Devlet ve... gücüyle ayrıdır yani e, ve de hep böyle bir serzenişte bulunur yani. Ee, ...o da Osman başının lafı ediyor sanıyorum değil mi? Hep böyle e, konuşmasına iltifat ederler ama sonunda der ki ya... E, ...halka döner, yani bana alkışlıyorsunuz ama saplar e, öbür tarafa, samanlar e, <gülüyor> bu tarafa geliyor. Dolayısıyla burada aslında gerçek bir e, verim var. E, Kitle hareketinin verimini görüyoruz. E, siyasetçi olarak bundan çok ciddi sonuçlar çıkarmak lazım. Ve Türkiye'nin özgürlük, demokrasi ve adalet alanının kaybettiğimiz bu alanın e, yeniden kazanılması için e, bu bileşenlerle hareket etmek gerekiyor. Evet, e, milat dedi şey e, Rüzeli, Veysel amca diye tabir edilen kişinin ki oğlu tutuklu galiba öyle. Haber okul öğrencisi, öğrencisi. E, onun dediği gibi bu bir milattır. Milat diyor. Evet öyle nitelemek mümkün olabilir. Bundan sonrasını göreceğiz. Şimdi Ali Bey burada herhalde bitirmek durumundayız çünkü konuşmayı verecek. Konuşmanın tamamını vereceğiz şey hariç olmak üzere. On maddelik manifestoyu önden vermiştik ilk yarım saat içinde. Şimdi de tamamını onu o hariç tamamını vererek bunu tamamlamak istiyoruz. Ama daha Epey önemli bir moment yakalamış durumdayız. Bunu bolca konuşma fırsatımız olacak. Bulacağız, sanırım. bulacağız, bulacağız. Çok okuyacağız teşekkür, yani. Bunu. Evet, okuyacağız. Çok teşekkür ederiz. Hoş, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Radyo Bursa 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete birinci saati bir buçuncu saati doldurmuş vaziyette saat dokuz buçuk ve biraz bir reklam arasını mütakip Kılıçdaroğlu'nun <gülüyor> <gülüyor> affedersiniz Kılıçdaroğlu'nun dünkü tarihi e, Maltepe konuşmasının manifesto hariç bütününü size bir kez daha dinletmek istiyoruz orada alandan yaptığımız kayıtlarla ve görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Açık gazle. Aziz vatandaşlarım. Benimle birlikte 450 kilometreyi kat eden sevgili yol arkadaşlarım. Sevgili adalet arayıcıları. Bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer yurttaşlarım, Maltepe Meydanı'ndan bütün İstanbul'a, bütün Türkiye'ye gönül dolusu selamlar, sevgiler ve muhabbetler gönderiyoruz.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 Herkes şunu çok iyi bilsin 9 Temmuz yeni bir adımdır 9 Temmuz yeni bir iklimdir 9 Temmuz yeni bir tarihtir 9 Temmuz yeni bir doğuştur. Ankara'da yürüyüşe başladığında bir grup yurttaşımızla beraber ilk gün 21 kilometreyi 10 dakikalık arayla bitirdik. 10 dakika bir yerde mola verdik ve 21 kilometreyi tamamladık. Yol boyunca bizi yüreklendiren, bize destek veren Ankara Kahraman Kazan, Kızılçamam Bulak Köyü, Gerede, Bolu, Kaynaşlı, Düzce, Hendek, Selamlar Köyü, Ada Pazarı, Eşme, İzmit, Derince, Körfez, Tavşancıl, Gebze ve İstanbul'a yürekten teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Yol boyunca yürürken Araç kullanıcıları bazen kornayla bazen elleriyle bizi yüreklendirdiler bize selam verdiler onlara da buradan Maltepe meydanından şükranlarımı ve saygılarımı gönderiyorum. Sofrasını açan, ayranını ikram eden, çayını ikram eden, yemek gönderen, yiyecek gönderen, topladığı kır çiçeklerini sevgiyle bize veren, hayır dualarım seninledir diyen annelere, babalara, dedelere her zaman, her yerde, her ortamda şükran borçluyum. Yine buradan onlara teşekkürlerimi gönderiyorum. Yol boyunca birlikte yürüdüğümüz, büyük bir kısmında beraber yürüdüğümüz, harp okulunda tutuklu olan, oğlu için yürüyen Veysel amcaya da hepinizin huzurunda selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. O da şu anda aramızda. Tabi yolda gelirken bizi protesto eden sevgili vatandaşlarımız da vardı. Hiç kimse unutmasın Kemal Kılıçdaroğlu herkese saygılıdır. Protesto eden yurttaşlarıma da onun bir hak olduğunuzu söylüyorum ve onlara da şükranlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Bu ülkeye demokrasiyi, birinci sınıf demokrasiyi mutlaka getireceğiz herkes özgürce düşüncesini ifade edebilecek. Bir teşekkürüm de güvenlik güçlerimize, Ankara'dan İstanbul'a kadar polisi jandarmasıyla bütün güvenlik güçleri bizim sağlıklı bir şekilde bu meydanda toplanmamız için olağanüstü çaba harcadılar. Halkın polisine, halkın jandarmasına buradan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum onlara da. Hiç kimse unutmasın. Biz yürürken... Taşkınlık yapacağımızı düşünüyorlardı. Biz yürürken vurup kıracağımızı düşünüyorlardı. Dünyanın en barışçıl yürüyüşünü yaptık. Dünyanın en barışçıl eylemini yaptık. Hiçbir yurttaşımızın burnu dahi kanamadı. O nedenle güvenliğimizi sağlayan, benimle beraber yürüyen ve bu meydanda olan, bizleri televizyonları başında dinleyen, adalete susamış, bütün 80 milyona yine şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bir acı kaybımız oldu. Hasan Tatlı yürüyüşün başında geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz ailesine yakınlarına başsağlığı diliyoruz iki güzel kızı yürüyüş sırasında yine geldiler yürüyüşün bir etabına katıldılar ve babalarının vasiyetini yerine getirdiler tatlı ailesine de buradan hem başsağlığı hem saygılarımı sunuyorum şükranlarımı sunuyorum Sevgili adalet arayışçıları, yürüyüşümüze destek veren pek çok kesim oldu. Destek açıklaması yapan siyasi partiler ve milletvekillerine, bizzat katılan siyasal partilerin genel başkanı ve yöneticilerine, sendikalara, sanatçılara, muhtarlara, engellilere, gazi ve şehit ailelerine, Ergenekon, Balyoz, ve kanun hükmünde kararname mağdurlarına, emekli hakim ve komutanlara, taşonun işçilerine, emeklilikte yaşa takılanlara, kadınlara, sivil toplum örgütlerine, meslek kuruluşlarına, barolara, çiftçilere, emeklilere ve mağdur ailelere yürekten teşekkürlerimi sunuyorum verdikleri destek için. da izin verirseniz vereyim. Olmayan adalet için yürüdük. Mazlumların hakkı için yürüdük. Hapisteki milletvekilleri için yürüdük. Tutuklu gazeteciler için yürüdük. Bugün sözcü muhabiri Gökmen Ulu'nun doğum günü. Kendisine buradan Maltepe Meydanı'ndan mutlu yıllar diliyoruz. İçeridesin kardeşim biliyorum, hapistesin kardeşim biliyorum, ağabeylerin, gazeteci ağabeylerinle beraber, üstadlarınla beraber hapistesin biliyorum. Ama unutma Maltepe Meydanı senin yanında, gazetecilerin yanındadır. oraya. Ambulans mı gelecek? Sağlık ekipleri oraya bakarlarsa hemen. Üniversiteden atılan hocalar için yürüdük. Kanun hükmünde kararnameyle. Üniversite hocalarının kapının önüne konulması, görevlerine ve son verilmesi tam bir demokrasi ayıbıdır. Geçmişte bunu bin ikilikleri hatırlarsınız Sıkı yönetim dönemlerinde Paşalar yapıyordu Hitler Almanya'da yapıyordu Almanya'dan gelen hocalara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ve o dönemin Yöneticileri kapılarını açtılar Şimdi Kaboğlu gibi Dünya çapında bilinen Ünlü isimler Kanun hükmünde kararlamayla Kapının önüne kondu Ama yurt dışına çıkışları da yasaklandı Yataklayanları Maltepe Meydanı'ndan kınıyorum. Haksız yere kamu görevinden atılan memurlar için yürüdük. Çocuk işçileri için yürüdük. Taşeron işçileri için yürüdük. Her türlü güvenceden yoksun tarım işçileri için yürüdük. Türkiye'nin en fakir kesimi olan orman köylüleri için yürüdük. Hapisteki askeri öğrenciler için yürüdük. Hapisteki... Er ve Erbaşları için yürüdük, linç edilen askerler için yürüdük, tek adam rejimine karşı çıktığımız için yürüdük, FETÖ'ye karşı olduğumuz için yürüdük, 20 Temmuz darbesine karşı olduğumuz için yürüdük. IŞİD, PKK terör örgütü El Nusra ve diğer terör örgütlerine karşı olduğumuz için yürüdük, Gazi Melis'e sahip çıktığımız için yürüdük. Yargı siyasetin emrine verildiği için yürüdük. Devlet tello de sistemi kalmadığı için yürüdük. Son 15 yılda 13 kez üniversite ve KPSS sınavları çalın, soruları çalındı. Bunun için yürüdük. Şiddet mağduru kadınlarımız ve çocuklarımız için yürüdük. Mavi Marmara şehit ve gazileri için yürüdük. Onursuz bir anlaşmayla Mavi Marmara şehitlerinin aktarı ellerinden alındığı için yürüdük. Kanun hükmünde kararlama ile görevlerinden atılan işine geri dönmek için hak arayan, hak aradığı için terörist ilan edilip hapse konulan açlık grevindeki kardeşlerimiz Nuriye Vesebi için yürüdük. mal güvenliği olmadığı için korku iklimi nedeniyle konuşamayan iş dünyası için yürüdük. FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıksın. Gerçek darbeciler yargılansın diye yürüdük. 249 şehidimiz ve 2301 gazimiz için yürüdük. Şehitler ve gaziler arasında ayırım yapılamaz. Bir daha söylüyorum. Şehitler ve gaziler arasında ayrım yapılamaz. Şehitler ve gaziler arasında ayrım yapıldı. İkilik yaratıldı. Ayrım yapılmasın diye yürüdük. <Gülüyor> Özellikle bu ülkede Adalet için yürüdük. Adaleti getirmek için yürüdük. Takipçisi olacağız. O nedenle sözlerimin başında söyledim. 9 Temmuz yeniden doğuşun daridir. 9 Temmuz bir yürüyüşün sonu değil, bir özgürlüğün, bir barışın, bir birlikte yaşama iradesinin ortaya konmasının başlangıcıdır. Niçin adalet? Niçin adalet? Farklıklarımızla birlikte yaşamak için adalet. Huzur içinde yaşamak için adalet. Geleceğe güvenle bakmak için adalet. Türkiye'nin dünyada saygın bir konumu olsun. Bunun için adalet. Adalet insanlığın ortak faydasıdır. Adalet mülkün temelidir. Yunus'un dediği gibi zulüm ile ava dolunmaz. Zulmediyorlar, millete zulmediyorlar, fakir fukaraya zulmediyorlar, garibanlara zulmediyorlar, esnafa zulmediyorlar, çiftçiye zulmediyorlar, herkese zulmediyorlar. Zulme karşı durmak bizim namus borcumuzdur. adaleti şöyle tanımlar. Adalet bir kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur ama bütün kainat onun etrafında döner. Dolayısıyla Confucius diyor ki kainatın da bir adaleti vardır. İranlı Sadi çok güzel bir tanımlama yapıyor adaletle ilgili olarak. Dünyanın bütün nehirleri evet dünyanın bütün nehirleri ...adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez diyor. Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez. Bu meydan ve bu meydanın dışında meydanda yer olmadığı için gelemeyen... ...adalete susamış sizlere tekrar saygı, tekrar sevgi, tekrar muhabbetlerimi gönderiyorum. Hazreti Ömer, adalet mülkün temelidir der. Sevgili Peygamberimiz, bir gün adaletle hükmetmek yetmiş yıl nafile ibadetten hayırlıdır der. Bütün adalet, bütün inançların ortak temelidir. Tıpkı ahlak gibi. Bütün peygamberler adalet için mücadele etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de adaletle hükmediniz der. İşi eline veriniz der. Peygamberimizin Feda hutbesinin ana fikri de adalettir. Adalet düzeni olmayan bir toplum, bir devlet yaşayamaz, çöker. Tarih bunun onlarca, yüzlerce, binlerce örneğiyle doludur. Onun için diyoruz ki önce adalet, hak, hukuk, adalet diyoruz. Siyaset ahlak temelli, adalet temelli yapılmak zorundadır. Siyaset topluma adanmışlıktır. Siyaset köşeyi dönme alanı değildir. Siyaset malı götürme alanı değildir. Siyaset vatandaş için yapılır, ülke için yapılır, ülkenin çıkarları için yapılır. Siyaset ülkeyi birleştirmektir, kutuplaştırmak değil, bölmek değil, ayrıştırmak değil, Yerginlik yaratmak değil O nedenle her yerde söylüyorum Bir daha söyleyeceğim Defalarca söyleyeceğim Sizler de söyleyin Hiç kimsenin etnik kimliğine göre inancına göre Yaşam tarzına göre Siyaset yapmayacağız Yapanlar vatan hainleridir Yapanlar ülkeyi sevmeyenlerdir Herkesin kimliğine saygı duyuyorum Herkesin inancına saygı duyuyorum Herkesin yaşam tarzına saygı duyuyorum. Başörtülü kadınlarımız için diyorlar ki efendim iktidar değişirse sizin yaşam tarzınızla uğraşacaklar. Başörtülerinizi açacaklar. Bunu söyleyenlere itibar etmeyiniz. Bunu söyleyenler doğru söylemiyorlar. Biz herkesin yaşam tarzına herkesin kimliğine herkesin İnancına sonuna kadar saygılıyız. Beni kişinin kimliği değil, kişinin yaşam tarzı değil, kişinin inancı değil. Beni o kişi bu ülkede karnı doyarak huzur içinde yaşıyor mu yaşamıyor mu beni ilgilendiren budur. başladığımızda belli çevrelerden eleştiriler geldi. Efendim adalet sokakta aranmaz diyorlar. Eğer bir ülkede büyük haksızlıklar ve okusuzluklar varsa adaletsizlikler eşitsizlikler varsa o ülkenin mahkemeleri bağımsız değil siyasi otoriteden talep, talep alıyorlarsa hukukun üstünlüğüne göre vicdanlarına göre hakimler değil de siyasi otoritenin beklentilerine göre karar veriyorlarsa milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri gasp edilmişse Türkiye Büyük Millet Meclisi dumura uğratılmışsa halkın gözü kulağı ve sesi olan basın susturulmuş veya iktidar tarafından teslim alınmışsa o zaman adalet arayışımızın tek yeri var o da sokaktır. Hiç kimse bundan hiç kimse bundan endişe etmesin. Adalet, adalet, adalet. Sonuna kadar hak, hukuk, adalet diyeceğiz. Bize diyorlar ki adaleti niye sokakta arıyorsunuz? Ama 15 Temmuz darbe girişimini savuşturan parlamentonun onurlu duruşu ve halkın sokağa inmesiyle oldu. 249 şehidimiz var. Darbeyi önlemek için sokak güzel, adaleti getirmek için sokak kötü. Darbeyi de önleyeceğiz, adaleti de getireceğiz. Sokaksa Evet sonuna kadar sokak. Sevgili vatandaşlarım, iki tane 15 Temmuz var. Bir halkın 15 Temmuz'u, iki sarayın 15 Temmuz'u. Halkın 15 Temmuz'u halk sokaklara indi. 249 şehitle ve bini aşkın gaziyle darbeyi önledi. Biz buna halkın, sokağın 15 Temmuz'u diyoruz. Bu 15 Temmuz bizim onurumuz, bizim gururumuzdur. Bir de sarayın 15 Temmuz'u var. Sokağın 15 Temmuz'undan yaralanıp, darbe girişiminden yaralanıp 20 Temmuz'a Kanun hükmünde kararname yetki alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni devre dışı bırakarak sivil darbenin yolunu açan 15 Temmuz'dur. Buna da sarayın 15 Temmuz'u diyoruz. Sarayın 15 Temmuz'una sonuna kadar karşıyız, sonuna kadar direneceğiz, zoruna kadar mücadele edeceğiz. Sarayın 15 Temmuz'u 5 gün sonra 20 Temmuz'da sivil darbe yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri alındı. Adalet mekanizması tamamen siyasi otoriteye bağlandı. Saraydaki zat diyor ki yıl sonuna kadar ciddi manada mahkumiyet kararları gelecektir diye düşünüyorum. Bir kişi ambulans mı? Ambulans, şuraya bir ambulans arkadaşlar. Şu ara el kaldırılan yere bir ambulans. Evet, saraydaki zat diyor ki, yıl sonuna kadar ciddi manada mahkumiyet kararları gelecektir diye düşünüyorum. Yani diyor ki, kimin kaç yıl ceza alacağını ben belirliyorum. Ben hakime talimat veriyorum, şu kadar ceza verin diye. Yuh çekmeyin, yuh çekmeyin, sadece bu gerçeği bilin. Bir kişinin suçlu olup olmadığına siyasetçi karar vermez. Bakan karar vermez. Muhalefet partisinin genel başkanı karar vermez. Milletvekili karar vermez. Sanayici karar vermez. Esnaf karar vermez. Bir kişinin suçlu olup olmadığına ancak hakim karar veriyor. Beyefendi hatırlarsınız Ergenekon davalarının da savcısıydı. Şimdi yeni duruşmaların hakimi oldu. Kişiye Ceza biçiyor. Ne kadar ceza alacağını kamuoyuna açıklıyor. Buradan söylüyorum. Senin adaletin bizi yıldıramaz. Senin cezaların bizi yıldıramaz. Ne olursan ol, kim olursan ol. Adaleti bu ülkeye getireceğim. Hatırlarsanız 1971 ve 1980 darbelerinden sonra sıkı yönetim mahkemeleri, devlet güvenlik mahkemeleri kurulmuştu. Yargılamalar yapılıyordu, haksız pek çok uygulama vardı ve o uygulamaların sonucunda da kararlar çıkıyordu. Ama savcı hakim karar verirken savcı delil topluyor, hakim de en azından o delillere bakarak bir şeyler yapıyordu, karar veriyordu. Ergenekon balyoz davalarında ise sahte delillerle karar verilmeye başlandı. Yani sahte delil üretiliyor ve öyle karar veriliyordu. Şimdi yani 20 Temmuz sivil darbesinden sonra dosyada delil varmış yokmuş hiç önemli değil. Hakim gözünü dikmiş saraya saray ne diyecek ne kadar ceza vereceğiz saraydan gelen talimata göre karar veriyor. Hiçbir zaman şunu düşünmüyor dosyada delil var mı dosyada delil yok mu buna bakmıyor yani delilsiz ceza verme dönemi başlamıştır 20 Temmuz sivil darbesinden sonra bunu her yerde her ortamda herkese anlatmak bu meydanın görevidir ve Türkiye'nin görevidir. Yaşadığımız dönem Yaşadığımız dönem bir dikta dönemidir. Herkes bunu çok iyi bilmeli. Yaşadığımız dönem Bir dikta dönemidir. Yaşadığımız döneme Benzeyen 1940'ların Almanya'sından Örnek vermek isterim. Hitler'in Bir adalet müşaviri vardı. Hans Frank. Şöyle söylüyor hakimlere Karar vermeden önce Kendinize şunu sorun, benim yerinde Führer olsaydı nasıl karar verirdi? Yani vicdanla göre verme, kanuna göre verme, hukukun üstünlüğüne göre verme. Führer nasıl isterse öyle karar vereceksin diyor. Aynı şey, aynı oyun bugün Türkiye'de oynanıyor. Hakim saraya bakıyor, aldığı talimatta karar veriyor. Oysa hakimlik kutsal bir görevdir. Hakimin cübbesinde ilik yoktur, düğme yoktur. Hakim kimsenin önünde diz çökmez. Hakim kimsenin önünde cübbesini iliklemez. Hakim kimsenin önünde ayağa kalkmaz. Tam tersine duruşma salonuna hakim girerken herkes ayağa kalkar. Şimdi ben buradan bütün yargıçlara, bütün savcılara sesleniyorum. Bütün hakimlere ve bütün savcılara. Adaletin hakkını korumak benim kadar sizin de görevinizdir. Adaletin hakkını korumak Maltepe meydanını dolduran vatandaşın hakkı ve görevi kadar sizin de hakkınız ve görevinizdir. Dik durun, onurlu durun, vicdanınızın sesini dinleyin ve ona göre karar verin. Delilsiz insanları mahkum etmeyin. Saraydan talimat geliyorsa elinizin tertir eğitin, onurlu durun. Çocuklarınıza, torunlarınıza güzel bir milas bırakın. Konuşmamın bir yerinde dedim ki niçin yürüyoruz? FETÖ darbe girişiminin siyasi ayağı ortaya çıksın diye yürüyoruz dedik. Gerçek darbeciler, kol kola gezenler, aynı yolda yürüyoruz diyenler, ne istediğinizde de vermedik diyenler, gerçekler ortaya çıksın diye yürüyoruz dedim. Şimdi yargı ele geçirildikten sonra, yani 20 Temmuz sivil darbeden sonra, FETÖ olayının ayrıntılarını ortaya çıkarmak için görev yapan onurlu savcılardan dosyalar alındı. Önce dosyalar ellerinden alındı. Sonra aynı savcılar başka yerlere sürüldüler. Bir darbe girişiminin üstünü örtmeye kalkanlar gerçek darbecilerdir. Bir darbe girişiminin aydınlanmasını örtmeye çalışanlar Darbe girişimcileridir. Sivil darbe, gerçek darbe girişiminin oluşmasını, olayını, ayrıntılarını öğrenmeyelim diye perdeleniyor. Bu açıdan bir şey daha yapıyorlar. FETÖ iddianameleri önce Adalet Bakanlığı'na gidiyor. Adalet Bakanlığı gözden geçirdikten sonra savcı mahkemeye veriyor. Yani yargının her alanı Siyahçi otoritenin deretimi altında. Değerli vatandaşlarım, hepiniz adalet saraylarına giderken görmüşsünüzdür. Bir kadın gözleri bağlı, elinde bir kılıç. Buna adalet heykeli diyoruz. Adalet heykelinin gözleri bağlıdır, kulakları kapalıdır, terazisi ise adaletlidir. Hakim ve savcılara sesleniyorum. Eğer siz adalete inanıyorsanız, adalete güveniyorsanız, adaletin ne kadar değerli olduğuna, bizi birleştiren en temel unsur olduğuna inanıyorsanız, bu adalet heykelinde şu andaki tabloyu size söyleyeyim. Adalet heykelinin gözleri bağlı değil açık, kulakları kapalı değil açık, terazisi ise Hilesiz değil, hileli. Bu heykelin hakkını vermek, bu heykelin hakkını vermek, adaleti yeniden tesis etmek, siyasi otoritenin emrine girmek değil, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruyacak, gerçek adaleti sağlayacak, bir vatandaş olarak, bir hakim olarak görev yapmanızla ancak mümkündür. Eğer görevinizi yapmayıp, siyasi otoriteden talimat alıyorsanız siz hakim de değilsiniz savcı da değilsiniz siz Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline dinamit koyuyorsunuz <Gülüyor> bu arada Anayasa Mahkemesi'nin Değerli başkanlar ve üyelerine de seslenmek istiyorum. Korkmayın. Korkunun necele faydası yoktur. Onurlu durun. Dik durun. Namuslu durun. Daha önce verdiğiniz kararların arkasında durun. Daha önce karar verdiniz. Milletvekilleri yargılanabilir ama tutuklanamaz diye. Şimdi milletvekilleri hapiste. Neden size başvurmuşlar? Neden karar vermiyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Neden sarayı ürkütürüz diye çekiniyorsunuz? Anayasa Mahkemesi üyeleri. Sizin dik durmanız. Sizin onurlu durmanız. Sizin adaleti korumanız. Sizin adaletten yana tavır almanız. Sizin sarayın değil ülkenin çıkarlarını savunmanız. Sizin. Türkiye'nin onurunu verdiğiniz kararlarla korumanız size güç katar. Türkiye'ye güç katar. Birilerinin oyununa gelmeyin. Korkmayın. Sarayı bize ne yapabilir diye çekinmeyin. Ne yaparsa yapsın. Yarın çocuklarınızın yüzüne bakacaksınız. Torunlarınızın yüzüne bakacaksınız. Arkadaşlarınızın yüzüne bakacaksınız. Saraydan talimat geldi. Biz kararı öyle verdik diyorsanız ve o niyetteyseniz lütfen o koltukları boşaltın. O koltukları boşaltın oraya onurlu dik duran namussu yargıçlar gelsin. 450 kilometreyi büyük bir keyifle yürüdüm. 450 kilometreyi yürürler mi diye soru soranlar oldu. Fazla yürüyemezler canım. 50-60 kilometrede de bırakırlar dediler. Fakat bir baktılar ki ya yürüyor bu adam. Bu adam yürüyor. Evet yürüdüm. İnaçla yürüdüm. Karanlıkta yürüdüm. Ülkem için yürüdüm. Türkiye için yürüdüm. Torunlarımız için yürüdüm. 80 milyon için yürüdüm. 80 milyon için. Hiçbir ayrım yapmadım. Herkesi kucakladım. Bu yürüyüşle ne kazandık? Bu da güzel bir soru. Bu yürüyüşle ne kazandık? Önce toplum olarak korku gömleğini çıkarıp çöp sepetine attı. Çekinmeyeceğiz, cesur olacağız. Biz cesur insanlarız. Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş bir milletiz biz. Korkuya teslim olmak bizim kültürümüzde yoktur. O nedenle dedim zaten yargıçlara, siz de korkuya teslim olmayın. Onurlu durun, namusu durun diye. Yalnız olmadığımızı gördük. ...tüm Türkiye'ye ve dünyaya... ...yalnız olmadığımızı duyurduk. Adaletli bir Türkiye kuracağımızı... ...gördük ve bunu bütün dünyaya... ...seslendirdik. Umudumuzu yeniden yaşattık Artık hepimiz umutluyuz. Hepimiz Türkiye'nin geleceği konusunda umutluyuz. Biliyorsunuz umut bulaşıcıdır. Ben umutluysam... Yanımdaki arkadaşım da Umutlu'dur. Maltepe Meydanı umutluyorsa, Umutluysa bilin ki Maltepe'nin tamamı Umutlu'dur. Maltepe Umutluysa İstanbul Umutlu'dur. İstanbul Umutluysa Ankara Umutlu'dur. Ankara Umutluysa Hakkari Umutlu'dur. Herkes, herkes umut tohumlarını yeri ekser. Ambulans. Şure orta yere bir ambulans lütfen arkadaşlar. Ve bu yürüyüşle aşımızı, etmeyimizi paylaşmasını da öğrendik. Tasada ve kıvançta bir olduk. Bir ağaç gibi tekmehür ve bir orman gibi kardeşçe yaşamayı özledik. Konu adalet olunca tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakıp kenetlendik. Ve hep birlikte, ve hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin Tarihinin en önemli sayfalarından birini yazdık. Bir tarih ve bir destan yazdık. Bu tarihi, bu destanı yazanlar sizlersiniz. Bu tarihi, bu destanı Türkiye'nin ve dünyanın gündemine getirenler sizlersiniz. Size, hepinize, 80 milyona şükranlarımı, saygılarımı ve muhabbetlerimi yine gönderiyorum. yaptık. Ne istiyoruz? Bir o hal kalksın Türkiye normalletsin istiyoruz. İki adliyeye kışlaya, camiye siyaset girmesin. Yargı siyasetin sopası olarak kullanılmasın. Yargı tarafsız ve bağımsız kalınsın. Üç, hapiste gazetecileri olmayan bir Türkiye istiyoruz. Özgür medya istiyoruz. Kim olursa olsun. Dört, üniversiteleri susturulmuş değil, üniversiteleri konuşan bir Türkiye istiyoruz. Düşünceyi açıklama özgürlüğü istiyoruz. Düşüncesini açıkladı diye kişilerin, kurumların suçlanmasını ve hapse atılmasını istemiyoruz. Milletin seçtiği vekillerin tutuklanmasını, hapse atılmasını değil, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapmalarını istiyoruz. Bet FETÖ ile mücadelenin göstermelik değil, bir daha söylüyorum. FETÖ ile mücadelenin göstermelik değil, gerçekten yapılmasını ve bu darbe girişiminin siyasi ayağının kesinlikle ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Tek adam rejimi değil, tek adam rejimine hayır diyoruz. Tek adam rejimi değil, demokratik parlamenter sistemi istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gasp edilen yetkilerinin iadesini istiyoruz. Göstermelik değil, gerçekten de Kadın erkek eşitliği istiyoruz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesini ve devletin bu konuda daha tutarlı politikalar öğretmesini istiyoruz. Gençlere saygı istiyoruz. Gençleri önemsemeliyiz. Gençler potansiyel suçlu olarak gösterilmesini istiyoruz. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür gençlerin önündeki bütün engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Toplumsal barışımızı bozan tüm antidemokratik uygulamaların eşit yurttaşlık temelinde sona erdirilmesini istiyoruz. Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. 450 kilometreyi yürürken ormanları fark ettim. Yeşillikleri fark ettim. Meraları fark ettim. Yağmuru gördüm. Sisi gördüm. Gölleri gördüm. Cıvıl cıvıl hayatı gördüm. Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Ve dönüp kendime şunu sordum. Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Bu cennet gibi ülkeyi cehenneme çevirmeye kimin ne hakkı var? Bu cennet gibi ülkeyi cennet gibi yapmak, herkesin evinde huzurla oturmasını sağlamak bizim görevimiz değil mi? Niye bunu yapmıyoruz? Evet. Değerli vatandaşlarım, Sevgili dostlarım. Adalete susamış kardeşlerim. Buraya gelirken bir Maltepe çağrısı, adalet çağrısı metni hazırladım. Bu metni sizlere okuyacağım. Lütfen bu metni sessiz ama dikkatlice dinleyelim. Metin güzel bir metin oldu. Ortak arzumuzu yansıtıyor. Ama tarihe not düşmemiz lazım. Ben de Maltepe Meydanı'na gittim diye torunlarımıza, çocuklarımıza anlatacağız. O tarih yazılırken ben de oradaydım diyeceğiz. Birlikteydik orada, milyonlardık orada, bir aradaydık orada. Barış istiyorduk, huzur istiyorduk, kardeşlik istiyorduk, adalet istiyorduk, hak istiyorduk, hukuk istiyorduk diyeceğiz. Bunları düşünerek bir metin hazırladım. Şimdi o metni sizin bilginize sunuyorum. Biz, yani biz 15 Haziran'dan bu yana yürüyen 10 binler, bugün İstanbul Maltepe'de bir araya gelen 100 binler, milyonlar olarak tüm Türkiye'ye ve dünyaya sesleniyoruz. Biz sadece ve sadece adalet istiyoruz. Sadece burada bir araya gelenler için değil, sadece bizleri destekleyenler için değil, herkes için adalet istiyoruz. Biz 25 gündür on binlerce ağızdan hep birlikte haykırdığımız hak, hukuk, adalet talebimizin çok geç olmadan karşılanmasını istiyoruz. Biz siyasete ve toplumsal yaşama, adalet yürüyüşümüzün gösterdiğini, barışçılığın hakim olmasını istiyoruz. Adalet bir haktır. Adalet hakkımızdır. Biz hakkımızı istiyoruz. Adalet mülkün temelidir. Günümüz Türkiye'sinde mülkün temeli ne yazık ki sallanmaktadır. Gün temelinde adalet olan yeni bir toplumsal sözleşme yapma günüdür. İşte bu anlayışla yasama, yürütme ve yargı etlerini kullanan bütün yetkililere bu uyarılarımızı iletirken siyasal partileri toplumun farklı kesimlerini sivil toplum örgütlerini ve bütün yurttaşlarını bildirinin hedeflerini sahiplenmeye ve hayata geçirmek için mücadeleye çağırıyoruz. Şimdi bu çağrıyı Maltepe Meydanı'ndan milyonların oyuna sunuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Görkemli bir manzara. tarih yazıyoruz. tarih yazıyoruz. Yeniden doğuyoruz. Ülke için doğuyoruz. Çocuklarımız için doğuyoruz. Torunlarımız için doğuyoruz. Türkiye için doğuyoruz. Bayrağımız, vatanımız, ülkümüz için doğuyoruz. Kimsenin kimliğine, kimsenin inancına, kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeden, karışmadan onurluca yürüyeceğiz. Hepinize şükran borçluyum. Hepinize Teşekkür ediyorum. Değil mi? Değil mi? Şimdi kulakları sağır olan birilerine ve dünyaya sesleniyorum. Hiç kimse unutmasın. Her firavunun bir Musası vardır. Her Nemrut'un bir İbrahim'i vardır. Firavunu ve Nemruzu biliyorsunuz. Musa buradadır, İbrahim de buradadır. Çünkü biz adalet istiyoruz. Adaletsizliğe, haksızlığa, zulme isyan edeceğiz. Karşı çıkacağız. Çünkü inancımızda diyor ki zulmün karşısında susan dilsiz şeytandır. Şeytan olmayacak. Bu ülkede herkes ama herkes zulme karşı çıkacak. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, dostça kucaklıyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Bütün Türkiye'yi, bütün partileri, bütün vatandaşlarımı kucaklıyorum. Huzur istiyorum, barış istiyorum, kardeşlik istiyorum. Birlikte yaşayalım diyorum. Kavga etmeyelim. Artıklar zenginliklerimiz adım, adım, olsun Sağ olun var olun kırata, Teşekkür sayf... ediyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'na Evet Açık Radyo'dasınız 94.9 Açıkradio.com.tr Ve dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 günlük bir yürüyüşten sonra Adalet yürüyüşünden sonra Maltepe'de İstanbul Maltepe'de taçlanan diyelim mitingi, tarihi mitinginde yaptığı konuşmayı yayınladık. Onu da vererek açık gazete programını, uzatmalı açık gazete programını tamamlamak üzereyiz. Ama bir ilavemiz var galiba Can. Evet. Uluslararası Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve Yurttaşlık Derneği'nden Nalan Erkem ile Özlem Dalkıran'ın da bulunduğu insan hakları örgütlerini temsil eden 10 aktivist hatırlarsanız Geçtiğimiz çarşamba sabahı Büyükada'da kaldıkları otelde düzenlenen kaldıkları otele düzenlenen baskında baskın sonrasında gözaltına alınmışlardı. Gözaltına alınan isimler arasında bir Alman vatandaşı biri de İran asıl vatandaşı yer alıyor. Aktivistlere silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması yöneltildi. Uluslararası harf örgütü Büyükada'da çarşamba sabahı kaldıkları otele baskınla düzenlenen baskınla gözaltına alınan insan hakları savunucularını destekleme ve bilgilendirme çalışması toplantısı yaptıklarını ve bunun kanuna aykırı bir durum taşımadığını söylemiş yapılan yazılı açıklamada çeşitli mecralarda yayınlanan haberlerde ayrıca gezi eylemlerine göndermelerde bulunarak kitlesel gösterilerin planlandığı ima edilmiş ve Ankara'dan İstanbul'a doğru düzenlenen adalet yürüyüşü ile bağlantılar kurulmuştur. Herhangi bir kaynak belirtilmeden ve somut bilgiye dayanmadan ortaya atılan bu iddialar tamamen uydurmadır denilmiş yapılan açıklamada. Aynı zamanda e, Özlem Dalcran'ın da bir açıklaması var. O da insan hakları topluluğunun bir parçası olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Ulusal ve uluslararası dayanışmanın hem davaya hem şu an göz altında olan bizlere hem de Türkiye'deki insan hakları savunucularına verdiği morali çok önemsiyorum. Hayatta hiç bu kadar aile gibi hissetmemiştim. İyi ki varsanız, iyi ki varsınız demiş. İyi ki varız demiş özür dilerim. Evet çok <gülüyor> tamam bu şekilde de bitiriyoruz olağanüstü günlerden geçiyoruz ama yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu gösteren çok sayıda da belirti var ortada. Evet ben Deniz Ömer Madırali, Can Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümüşer de bize destek verdi bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık gazete.